Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar. Soruların peşindeye hoş geldiniz. Biz e, her hafta cumartesi bu saatte saat 22'de olduğu gibi bugün de soruların peşinde olacağız. Kim? Ben Deniz Yusuf Genç, e, Hocamız, Kıymetli Hocamız e, İhsan Fazlaoğlu ile birlikte bugün 3. E, programımız e, bir tarafıyla e, soruların peşinde gideceğiz. Bir izleyimiz elbette var. Bu nasıl sonuçlanır tabii akış içerisinde onu göreceğiz. Biraz sonra hep birlikte göreceğiz biz de bilmiyoruz. Çünkü geçen hafta yığı kaçıran izleyicilerimiz için hatırlatmakta yarar var. Düşünmek meselesi üzerine konuşmuş idik. Bu haftada bir yerinden girmek kaydıyla konuşmak meselesini konuşalım istiyoruz. Yine aynı şekilde düşünmeye dair de öncesinde belki bir dönüş yaparız diye ümit ediyorum. Kıymetli Hocam. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyisiniz inşallah hocam. Teşekkür ederim. İyi olmaya çalışıyoruz. evet. evet şimdi Konuşmak tabi meselesi şöyle. Herkesin her konu hakkında konuşabildiği bir dünyada bugün özellikle kitle iletişim araçlarının bu imkanı ve rahatlığı verdiği bir dünyada konuşmak üzerine konuşmak. Biraz tuhaf da bir yeriyle ee, yine şeyden girebiliriz hocam o konuşmak kelimesinin oradaki şey harfi geçen hafta zannediyorum bir bahsi geçmişte evet. çok kısaca değilmiş karşılıklı konmaktan evet. hareket ederek bir cümle kurduğumuzu hatırlıyorum evet dolayısıyla konuşmanın karşılıkla yapılan Tabii. düşünmenin aksine değil mi mesela evet. düşünme birey tek başına düşünülebilir tek, esas düşünmek tek başına olan bir şeydir zaten Toplumsal ya da grup halinde mi olmaz? Onlar mecazi artık yani orada bizim hakiki anlamıyla düşünmek dediğimiz şey kendi içine düşmekten bahsediyorsun. Düş görmekten bahsediyorsun. Ortak düş görülmez. Hmm. Ortak e, iç, kendi, herkes kendi içine düşer. Herkes kendi benli kuyusuna düşer. E, tabii. Ama konuşmak öyle bir şey değil. Konuşmak için kendi zatınızın dışına çıkmanız lazım. En az iki kişi gerektirir tabii. Hmm. O şey iki zaten işleştik ekidir. Karşılıklılığı, karşılıklı olmayı birine verir. daha ihtiyaç. Tabii tabii. Şimdi orada konuşmayı yalnız e, biz günlük dildeki konuşmak yanında düşünmek anlamında da kullanabiliriz. Bu konu üzerine konuşalım demek. Yani illa e, lafsi bir şey söyleyelim anlamında değil. Karşılıklı Ka düşünelim. Karşılıklı düşünelim. Yani siz bir düşüncenizi ifade edin. Ben de bir düşüncemi ifade edeyim. Bir hani beyin fırtınası diyorlar ya şimdi. O tür bir anlama da kullanılabilir. Dolayısıyla konuşmanın içerisinde. Şimdi şöyle Farah abi mesela hatırlayalım hemen. Ee, nut kelimesini yani düşünme kelimesini mantık kelimesini köken olarak ikiye ayırıyordu. İç nutuk dış nutuk. İç nutku e, düşünme olarak dış nutku ise konuşma dil olarak anlamda. Dolayısıyla konuşmayla düşünmeyi bu şekilde de birbirine ilişkilendirebiliriz. Yetişte biz e, üst seviyede düşündüğümüzü konuşuruz. Bu düşünmeyi genel anlamıyla e, kullanırsak. Bu durumda her şey üzerine konuşulabilir. İnsan her... her şey üzerine konuşabilir mi? Her şey üzerine düşünebilir. Şey şöyle her şey üzerine konuşamadığın şey üzerine susarsın zaten. O da bir konuşmadır. Yani konuşmayı tanımlama biçimine bağlı. Bazen de en iyi konuşmak susmaktır. Süküttür mesela değil mi? Edebi bir ifade gibi geliyor ama böyle değil. Bunun hem tarihsel hem de günümüzde belirli mistik okullarda örnekleri var. Susarak konuşmak. Yani konuşmayı bir bildirişim olarak düşünürsek yani, birbirimize bir şey aktarmak, bir şeyi müzakere etmek, bir şeyi tartışmak, neyse o. Bu şekilde düşünürsek susmak da bazen konuşmaktan daha etkili bir tartışmadır. Daha etkili bir pozisyon almadır mesela. O şekilde evet. de bakabilirim. Bildirişim deyince or oraya belki İletişim, hocam... İletişim, bildirişim... Ama bir başkasına ihtiyaç duymak zorundayım. Konuş. Konuşmadı öyle. Bir yani başkası kendi, kendiniz olmazsa... de, kendi kendinizi de... Ee, özüne kılıp tabii konuşabilirsiniz. Tabii. O yaygın da bir şey zaten. Evet, evet. Bu dünyada. Şimdi hocam asıl yerimiz şurası. Ee, sizinle konuştuğumuz üzere. Ee, bir şey üzerine konuşmak ile hakkında konuşmak. Evet. Bu ayırt edici bir şey ya. Evet. Bu, ben bunu, bunu çok kullanıyorum. Evet. Doğru. Ee, Soruyorlar da bazen. Şimdi bir şey üzerine konuşmak ya da bir şey üzerine düşünmek de diyebilirsiniz orada. Fark etmez. Ya da bir şey hakkında konuşmakla bir şey hakkında düşünmek arasında bir ayrım yapmak gerekiyor. Şimdi e, önce şunu söyleyeyim. Bir şeyin hakkında konuşmak demek onun hakikatini konuşmak demektir. Bunu bir kenara koyalım. Yani ben şu bardak hakkında konuşuyorsam bu bardağın hakikati üzerine konuşuyorum demektir. Bu hakikat kelimesi üzerine e, müzakerede bulunabiliriz. Bir şey üzerine konuşmak ise bir bölüm hocam çok özür tabii Şöyle bölelim. Karıştırdığı şeyler dolayısıyla hakikat üzerine konuşuyorsunuz. Hakikat hakkında konuşabiliyor musunuz? Hakikat İyi. hakkında da konuşursun tabii. Bir şeyin hakikati konuşulabilir mi? Konuşulabilir. Tamam. Devam. Bunu üzerine konuşacağız ama hakikat ne demek? Şimdi bir şeyin üzerine konuşmayı ben şu anlamda söylüyorum. Onun hakikatini dikkate almadan üzerine lafsi, diliyle, değerler üzerinden efendim örgü temenni gibi yani haber vermek sizin onun pozisyonunu kapladığı yeri bu hakikati düşünmenin. Ee, anlamının tersi olan tüm yapıları devreye sokarak bir şey üzerine konuşmak. Mesela örnek verelim. Diyelim ki adalet üzerine konuşabiliriz. Daha da somutlaştırayım hocam. Somutlaştır. Örneği. Çok özür. Şu masa güzel bir masa. Evet. Bu masa üzerinden yani bu masa üzerine konuşursak ne söyleriz? Bu masa hakkında konuşursak ne söyleriz? Evet ne tam bilim felsefesi alanına girdim. Şimdi bir masa üzerine konuşmak şu demektir. Masanın güzelliği, estetik durumu... Masanın kendini bana o andaki sunumu üzerine konuşmak demektir. Üzerine konuşmak. Tabii. Yani dersin ki bu masa şu kadar boyda, şu kadar yükseklikte, rengi şu. Yani ilk bakışta masanın sana değen tarafı nedir? Tarafları nelerdir? Bunları konuşmanın konusu kıldığın zaman masanın üzerine konuşmuş olursun. Amacına dair yapacağım konuşmada üzerine dair konuşmuş. Olabilir tabii. Ben masayı kullanmak için, yazmak için, içmek için... Yani ilk elde, ilk bakışta masayla alakalı kanaatin o masanın kendini sana sunuş biçimi neyse o ilk aldığın veri neyse bu üzerine konuşmak anlamına gelir. Bunu çoğaltabilirsin. Masa hakkında övgüler dizebilirsin. Masayı nedir geleceğe ilişkin beklentileri araç olarak kullanabilirsin. Bu üzerine konuşmaktır. şimdi Bu masa örneği güzel bir örnek ama Mesela diyelim ki mimari, bak daha güzel bir örnek. Mimari üzerine konuşmak. Mesela, hadi tahrik edici bir şey olsun. İslam mimarisi üzerine konuşmak. Konuşabilir miyim? Selçuklu mimarisi üzerine konuşursunuz. Hakikatiyle e, farkını vermek için çok güzel bir örnek bu aslında. Ben konuşmalarda sık sık bu örneği veriyorum. Şimdi Selçuklu mimarisi üzerine konuşursunuz. Hadi buyurun yap dediğiniz zaman, bak çok iyi bir ayrım bu. Siz bunu yapamadığınız zaman onun hakikati elinizde değil demektir. Hmm. Bizim bugün yaşadığımız durumu da bu gösteriyor. Yani İslam mimarası üzerine 40 yıldır 50 yıldır konuşuluyor. Sen de biliyorsun yani. İşte İslam mimarisi şöyledir, İslam mahallesi böyledir. Osmanlı sokağı. Osmanlı sokağı şudur değil mi? Ama hadi buyur dediğinde <gülüyor> yap bir bakalım görelim dediğinde en fazla süs olarak kullanabiliyorsunuz. Neden? İşte üzerine konuştuğunuz için. Şu anlama maki... geliyor değil mi bir tarafıyla da? Mesela bir Türk şehrinden söz ediyoruz. Bir Türk şehri inşa edemiyoruz. Çünkü kastettiğimiz anlamıyla bir Türk mü yok? Yok yok yok. Hayır o anlamda değil. Şimdi işin içinde bilgi yok. Hakikatini konuştuğunuz zaman onun ona ilişki mi bilgi üretiyorsunuz? Şimdi onu, hakikati konuşmak üzerine geldiğimiz zaman iş daha çatalaşacak. Ama e, bu örnek güzel oldu. Şimdi mimari meselesi ya da her konuda bunu yapabilirsiniz. Politika üzerine de olabilir, ekonomi üzerine de olabilir. Şimdi ekonomi üzerine konuşabiliriz biz. Ekonomi şöyledir. Mesela işte İslam ekonomisi üzerine konuşabilirsin. İslam bilimi üzerine konuşabilirsin. İslam dini üzerine konuşabilirsin. İslam medeniyeti üzerine konuşabilirsin ama İslam medeniyetinin kurucu bileşenleri nelerdir, unsurları nelerdir, ne olmuş o konuda hiçbir bilgin olmayabilir. Yani bir süre iş, dedim ya vaaz diline döner, övgü diline döner, gaz ve... Mesela ben bunu çok dinliyorum. E, İslam medreseleri üzerine konuşuyor. Üzerine konuşuyor ama. Bu işe 30 yılını vermiş bir insan olarak ben öyle bir medrese görmedim İslam tarihinde. Anlatabiliyor muyum? Çünkü üzerine konuştuğunuzda sizi sınırlayacak bir yönteminiz yok. Hmm. Bir gayeniz de yok. Çünkü siz belirli bir şeyi tavsiye etmek, açıklamak için, açıklamak için, analiz etmek için, sentez etmek için, onun unsurlarına, onun derinliğine girmek için, çünkü bir şeyin hakkında konuşma, akılla yapılan bir şey. Bir şeyin üzerine konuşmak ise dille yapılan bir şey. yani anlamda dil. Siz e, İslam medresinde şöyle, İslam'da e, bilim böyle, İslam matematiği bir sürü şey söyleyebilirsiniz. Po, özellikle politik dil mesela ya da günlük dil e, bu şekilde gidebilir. Orada bunun bakın en güzel önleyi şudur. Bir şeyin üzerine 3 saat konuştuktan sonra kalkın aklınıza bir şey kalmaz. Çünkü orada genelde temenniler, övgüler, eleştiriler bir sürü şey devreye girmiştir. Ama en nihayetinden ne bir tasavur nasıl bir tasavvur elde ettiniz? Uçar gider o. Onun için üzerinde konuşmak bir vakit kaybıdır. Abesle. Tabii yani <gülüyor> e, entelektüel anlamda hani çok kötü bir şey. Peki, e, şimdi insan fıttatı neden mesela üzerine konuşmaya eğilimli? Çok e, sık e, şimdi bakın yok yine tabakalaşma yani üzerine düşen toplumsal tabakaların belirli katmanlarda bunlar konuşulsun canım ben onu demiyorum. Bir örnek vereyim size. Şimdi bir üniversitenin çalıştığım üniversitenin e, kampüs şeyi için mimari -si için e, belirli firmalarla görüşüldü. Hani şahit olduğum için olayı biliyorum. E, mimarinin işte Selçuklu, Osmanlı izleri taşıması gerektiği e, vurgulandı. Katılan firmalar 6 7 ay 8 ayisi sonra projelerini sunmaya geldiklerinde herkes Selçuklu, Osmanlı mimarisini süs olarak, oraya bir kaltar resmi, oraya bir şekil, bir figür, bir desen. Tamam, hiçbiri bu mimarinin bileşenleri nedir? Kurucu unsurları nelerdir? bunlar üzerine kafa yormamak. Bir tane firma hariç, mesela mekanın kullanımı, havanın dolaşımı, insanın o mekandaki yeri, öğrenci, hoca irtibatı bir sürü unsuru dikkate alarak ee, meseleyi vazetti. Orada şu soruyu sordum ben. Bunları nasıl tespit ettiniz? E, önce bu konuda yazılmış olan tüm kitapları okuduk. Yani Selçuklu, Anadolu, e, Osmanlı mimar üzerinde şimdiye kadar kimler çalışmış? Dedim ki Turgut Cansever Hoca rahmetliden. Değil mi? E, başla bir sürü isim var. E, bu metinleri okuduk. Mukayese ettik. Farklı görüşler var. Sonra gittik bizzat yerinde inceledik. Ve bu sonucu çıkarttık ortaya. Yani anlatabildim mi meseleyi? Ama öbür tarafta ise siz üzerine konuştuğunuz bir şeyin içine girmediğiniz için, bileşenlerini analiz etmediğiniz için, onu açıklayıcı bir tarzda ele almadığınız için ortaya tamamen manipülatif yapılar ortaya çıkıyor. Her Sizin deyişinizde övgü ya da sövgü ya da sövgü gider tabii. Yani en bunun uç kismidir. O tabii şu değil mi hocam doğru anlıyorsam? Ee, anlamakla ilgili bir sorun yani anlaşılmadığı ile ilgili. Güzel şimdi bakın sonucu? bir şeyi bilmeden onu anlayamazsınız. anlayamadığınız şeyi anlamlandıramazsınız. Bunlar üç e, yapı iç içedir. Bilmek, anlamak, anlamlandırmak. Bilmek için de orada bir analiz sentez işlemi yapacaksınız. Açıklama önermeleri kuracaksınız. E, şimdi teorik düşünce ya da nazari düşünce ya da bir şeyin hakkında konuşmak budur. Şimdi, şimdi masanın hakkında nasıl konuşuruz? Hani üzerine Konuşmaya konuştuk ya. Bu masanın hakkında nasıl konuşursun? Şimdi hani biz farklı disiplinler farklı cevaplar mı verir? Yok, o, o verir de. Biz şimdi bak şöyle bir şey, e, teknik dil kullanmamaya çalışıyorum. Da onun için biraz otokontrol uyguluyorum. Şimdi diyelim ki biz bu masa hakkında şey üzerine konuştuğumuz zaman, dedim ya masanın bize kendisinin sunuş biçimini dikkate alıp birçok şey söyleyebiliriz. Ama buraya bir fizikçi girdiğinde, bir kimyacı girdiğinde masa hakkında konuşmaya başladığında susarız. Niye? Çünkü bu masanın içine girerler. Bunun fermiyonlardan 12 artı pozitif 12 negatif fermiyonu, bozonları değil mi? Masanın hakikati odur çünkü. Masanın hakikati o mudur? Tabii scientific, bilimsel hakikati odur. Bilimsel hakikat. Ha, bu manifest, bize sunuş hakikati. Ama bilimsel hakikati. Tabii, evet. E, ama hakikat dediğin şey biraz da odur. Şimdi burada şöyle meseleyi dayanlayabilmek için o zaman şunu söylerim: Bir şeyin hakkında konuşmak nazari konuşmak demektir. O da e, akılla bir şeyin içine girmek demek. Nazara fi bizde, e, klasik geleneğimizde yani, fi takısı içine girmek demek. Bir şeyin içine girerek ama neyle? Akılla. Yani şu bardak üzerine konuşacaksan bu bardağın içine gireceksin. Akılla ama. Masanın içine gireceksin. Adalet kavramı içine gireceksin. Devlet kavramı içine gireceksin. Bir şeyin hakkında konuşmak, hakikatini konuşmak dediğim ya, onun hakikati ne? Bir şeyin hakikatini nasıl tespit edebilirsin? Çünkü o hakikat kavramı üzerine dedik ya uzun uzun konuşmamız lazım. Çünkü Türkiye'deki kullanımları çok e, mistik e, çağrışımlar yapıyor. Dolayısıyla ben bir şeyin hakikati üzerine nasıl konuşabilirim? Yani teknik bir şey olacak ama söyleyeyim. Şimdi bu masanın hakikati üzerine konuşmak şu demek. Bu masanın, bu masanın kurucu unsurları neler? Bak rengi değil. Boyu boyu posu da değil. Ne dedik? İçine girdik. Dedik ki bunun içine işte atomlar, elektronlar, şunlar bunlar var. Bu kurucu unsurlar arasındaki nedensel ilişkiler neler? Ve bu yapıları bir arada tutan temel ilkeler neler? Şimdi dolayısıyla bir şeyin hakikatini konuşmak, bir şeyin hakkında konuşmak üç e, operasyonu gerektiriyor. Bir onun kurucu unsurları, en temel bileşenleri. İkincisi bu bileşenler arasındaki nedensel ilişkiler. Üçüncüsü bunun yasalılığı. Bak bu iş o kadar ciddi bir iş yani. Nazarıyı düşünmek, teorik düşünmek çocuk oyuncağı değil. Bir şey üzerine konuşmak değil. Bir, şey, bir şeyin içine girmek demek. O açıdan bir şey üzerine konuşmakla bir şey hakkında konuşmak ya da bir şey üzerine düşünmekle bir şey hakkında düşünmeyi birbirinden ayırıyoruz. Bu üç basamağı hocam, bir üç başlığı daha doğrusu. Gene aynı örnek üzerine yani şimdi mimari tabii çok somut bir örnek olduğu için bir tarafıyla en nihai yerinde evet ekonomiye dayalı da bir şey yani paranız yoksa yapamazsınız. Yok, şimdi şöyle bir şeyin Ama... bir şeyin e... Kendi iç şartlarıyla dış şartlarını birbirine karıştırmayacağız tabi. Biz dış şartlara girmiyoruz ya. Ekonomik, politik, evet. coğrafi, topolojik bir sürü. Ya. Su olmasa kaç gün yaşayabilirsiniz canım? Yani şimdi şöyle teknik tabiriyle bir şeyin epistemik ve non-pistemik yani bilgiye tahallük eden, onun teorik diline ilişkin koşullar, şartlarla o teorik olanı kuşatan, onu çevreleyen şartları birbirine karıştırmamak lazım. tamam. Anlamı yani Türkçe'nin grameri kendinde incelenir ama bir de Türkçe'yi kuşatan şartlar var. Onu konuşan insanlar, konuşulan çevre, bölge falan Onlar ayrı şeyler tabii. E, Dediğin doğru yani. Uyanın çok doğru. Ama biz şu anda e, daha çok o teorik dili konuşuyoruz. Tamam. Ben de tam ordayım hocam. Mimar gene somut bir örnek olduğu için yani temas etmesi daha mümkün bir şey. Şimdi e, çoğaltalım istiyordum. Şöyle, Türkiye'de sağı, solu, ne kadar farklı kamp, düşünce, yaklaşım, çevre varsa tamamının belki de ittifak ettiği birkaç şeyden biridir. Şehirlerimizin tırnak içerisinde söylüyorum çirkinliği, mimarimizin tırnak içerisinde yine çirkinliği. Herkes bu konuda muzdarip. E şu kadar fakültede var, üzerine bu kadar de üretiliyor, bu kadar konuşuluyor da tüm bu meseleler falan bir yere çıkmıyor. Buradan anlıyorum ki ben Mimari bağlamlı Türkiye'de konuşulan her mesele aslında o meselenin üzerine konuşmak. Şimdi ama burada evet güzel bu doğru fakat bu iş bir bileşen. Yani şöyle Yusuf şimdi senin yediğin yemek içtiğin su vücuduna eskiliğinin tabiiyle doğal bir düzenle dağılır. Değil mi? Yani yediğin yemek içtiğin su sadece mesela sağ elini güçlendirirse... Ortaya bir anormal durum çıkar. Vücuttaki gelişmenin bir doğal düzeni var. Kültür de böyledir. Toplum da böyledir. Yani toplumda mimari çok kötü ise başka şeylerle e, alakalıdır o. Yani şiir çok güzel mi? Müzik çok iyi mi? Efendim yani sayabilirsin toplumun bileşenleri, toplum oluşturan bileşenler çok iyi. Ahlak çok iyi mi mesela? Hep onun için dikkat edersen senle özel konuşmalarımızda ya da bazı programlarda şunu söylüyoruz. İşte Türkiye'de siyaset eleştirilir de akademi çok iyi mi mesela? Akademi eleştirilir de mesela bürokrasi çok iyi mi? Bürokrasi de medya çok iyi mi? Yani şunu deme bu e, yine Gauss eğrisi diye bir şey var ya toplumun her şeyin bir ortalaması var. Denge durumunu, istikrar durumunu o ortalama oluşturur. Sizin yani şu, şu doğru değil. Efendim, her şey çok iyi gidiyor da mimari kötü ülkede öyle bir şey yok. Bunlar e, üç aşağı beş yukarı birbirini besler. Siz bir yerde çok iyi olamazsınız değerler çok kötüyken. Hmm. Yani o kültürün ortalaması, o Gauss eğrisi her zaman iş başındadır ve bu bilimsel bir şeydir, matematiksel bir şeydir yani. O açıdan e, Türkiye'de mimari eleştirdiğin gibi ise e, diğerleriyle de alakalıdır. Bu e, o biraz önce verdiğim örneği vücut örneğindeki gibi e, mimari çok iyiyse Türkiye'de ve diğer şeyler kötüyse orada bir problem var. Kanser durumu olabilir ya. Ya da sıra dışı bir mesele değil mi? Yani şöyle... O sıra dışılık hastalık alametidir. Aklıma gelen ilk örnek şu. Ne olur biliyor musunuz? İstisnai olur. Mesela ha. bak güzel bir örnek vereyim. Naim Süleymanoğlu gelir, Türk halteri başarı gösterir, gidince de her şey biter. Ama transfer. Benim aklıma gelen de bir o başka Süleyman'dı. O Fetret dönemini hatırlayın. Mevlid-i Şerif'i yazan Süleyman, Süleyman Çelebi. Çelebi. Birinci sınıf çok olağanüstü bir metin. Dönem, kaos vesaire Ama diye. şimdi şöyle, kaos, ne açı? Politik kaos, entelektüel bir kaos mudur mesela? Hmm. Onu da bakalım yani. Yöneticiler birbirine düşmüş, her zaman oluyor. O tek taraflı, sadece politik açıdan okunacak bir şey değil. Kültürel zaman, politik zaman her zaman eşleşmez. Hmm. Bazen e, kritik dönemlerde, kriz dönemlerinde güçlü metinler üretilebilir. Kriz dönemlerinde, kriz ve kritik kelimelerinin akraba olduğuna dikkat edersen, Bazen kriz döneminde müthiş kritikler ortaya çıkar. Ee, ona da dikkat etmek lazım. Bence o tek başına bir ölçü olarak anlayabilir ya. Eyvallah. Bizim o zaman biraz talihsizliğimiz şey mi hocam? Ee, son 100 yılı baz alarak söylüyorum. Ee, her anlamda bir kriz e, dünya Müslümanlar için dönemin içinden geçiyor oluşumuz mu? Şimdi bu, bu niye Çok göre? Şey, neye, tabii niye göre kriz, niye göre değil. Her zaman kriz halindeyiz. Hayatta olmak bizzatihi kriz. Bu krizi ne açıdan tanımladığımıza bağlı. Ee, yaşamak bireysel anlamda bir krizdir. Ee, o şekilde de yorumlayabilirsin bunu. Yani fena bir tarih okuyucusu değilim. Ben kriz olmayan bir dönem görmedim. Hatta öyle bir cümlem var. Hiçbir şey daha iyi olmayacak. Çünkü hiçbir şey daha kötü değildi. Hep böyleydi. Hmm. Yani Sümer dönemini bir oku. Keldaneleri bir oku. Asurları bir oku. Mısır'ı bir oku. Yani ne zaman e, dingin bir dönem vardı ki? Belirli açılardan iyileşmeler var. Belirli açılardan kötüleşmeler var. Yani hayat dediğin irade, irade sahibi varlıklardan oluşmuş binlerce, milyonlarca insanın ortalaması bunlar. Bunların henüz kurallılığı, sosyoloji çalışıyor, psikoloji çalışıyor, işte toplum bilimleri belirli kurallıklar üretmeye çalışıyor da bunların illetlerini doğa bilimlerindeki gibi tespit etmek çok zor. Çünkü en nihayetinde siz büyük ölçekte Doğa bilimi yaparken doğa size karşı bağımsız. Yani siz onu kendiniz tasvir ediyorsunuz. Toplum bilimlerinde öyle değil ki. Toplum bilimlerinde biz onun için şey diyoruz bilim felsefesinde e, teori bağımlıdır doğa bilimleri ama şey ise yorum bağımlıdır sosyal bilimler. İstanbul'un fethini bin türlü anlatabiliyorsun. Orada e, sizin birikiminiz, perspektifiniz, ideolojik duruşunuz yani onlar o şey çok basit. Yanın halde e, yalın kat yani e, cevaplandırılacak sorular değil o açıdan. E, şimdi biz konuya tekrar şey yaparsak, evet. e, dönersek e, o teorik bakış bahsettiğim şekilde e, işte zadenin çok üzerine durduğu bir konudur. 1561 Osmanlı düşünürü. E, bir şeyi teorik düşünmek, o nazarıyı düşünmek işte hangi kelime hoşunuza gidiyorsa onu kullanabilirsiniz. O çok önemli değil. Eş anlamlı mıdır ikisi? Şimdi hiçbir, bakın hiçbir Değilmiş. kelime özdeş olamaz. Nazar kelimesi aynı düşünürde bile farklı olabilir. Ya Bunları dedim ya hareketli kavramlar bunlar. Yani i̇bn Sina'dan simya kavramının kullanışı bile değişiyor metinlerinde. Nasıl anlamalıyız anlamında? Şimdi o nazarın kökünde ilk hatta... Ha şöyle, e, şimdi aa, tamam oraya, anladım. Yani şey... övgüye girer mi oraları biraz yani şöyle, Şimdi oraya kelimesinin ilk anlamı, madem o kadar geriye gidelim... E, Şaman'ın ayin yaparken takip ettiği güzergahtır. Teorya. Yani Etçiğin etrafında dönüyor ya bir evet. totem var. O güzergahtır. Daha sonra o Şaman'ın dönüşünü izleyerek katarsis olan, e, oradan pay alan insanların izlemesidir. Teoryanın ilk anlamı bu. Daha sonra bu e, Yunan şehirlerinde olimpiyat oyunları oynarken stadyumdaki izleyicilerin Oyuncuları izlemesine teoriye denmiş. Akabinde de aklın gerçekliği izlemesine teoriye adı verilmiş. Yani kelime anlamı bu. E esas itibariyle. E bu nazar kelimesiyle tercüme edilmiş ama en nihayetinde buradaki anlam akılla bakmak demek. Şimdi Arapça'da hatırla. Nazara ila bir şeye bakmak. Her bir canlı, herhangi bir canlı bakabilir. Aslan da bakabilir bir şeye. Bir ses duyduğunda buna nazara ila diyoruz. Bakmak yani gerçekliğin kendini sana sunduğu biçimiyle yetinmektir bu. Optik bir olaydır büyük oranda. optik Masayı olarak. masa olarak görmek. Bakıyorsun vermek. görüyorsun. Ama nasıl fi o fi içinde demek biliyorsun. Aklınla içine girmek. Sana nesnenin ilk sunuş haline yetinmemek. Şimdi Karl Marx'ın burada güzel bir cümlesi var. Diyor ki biz eğer gerçekliğin kendisini bize sunuşuyla yetinseydik bilimleri icat edemezdik. Doğru mu? Doğru. Yani biz Gökyüzünün bize kendisini sunuşuyla yetinseydik... ...astronomi, kozmoloji, kozmogoni, neyse bir sürü bilim ürettik. Fizik yapamazdık eğer nesnenin bize kendisini sunuş biçimiyle yetinseydik. Ne yapıyoruz? Bu nesne nelerden oluşuyor? Bunun içine giriyoruz. Ya da içinde yaşadığımız kürenin dışına çıkmaya çalışıyoruz değil mi? Güzel ama hani diğer türlüsü mümkün olmayan bir şey bu. Olabilir mi <gülüyor> o. Niye? Ee... Evet insanın olduğu yerde... Onu kuşatacak bir var var tabii şüphesiz. İşte bu da şeyden kaynaklanıyor. Geçen hafta konuştuğumuz o düşünme meselesinden kaynaklanıyor. Şimdi işin ilginç olanı şu bak. Pek çok, geçen haftayı tekrar etmeyeceğim ama. Biz e, hakikaten 14,5 milyar çapındaki bir evrende en azından şimdiye kadar tespitlerimiz gibi müdrik tek varlık olduğumuz için bizim şöyle bir özelliğimiz var. Biz tabiatta yaşayamıyoruz. Tabiatın üstünde yaşıyoruz. Düşüncemizin içinde yaşıyoruz aslında. Şurada, bak konuşuyoruz seninle, şu düşüncedir. Şu masa düşüncedir. Şu alet edevat düşüncedir ve düşüncenin üzerinden insanlar bizi izliyorlar. Dolayısıyla bizim en önemli özelliklerden bir tanesi, düşüncenin içinde yaşamak. Tabiatın üstüne kurduğumuz hayat, düşüncenin bir ifadesi. Bunu Farah abi çok e, ilginç bir şekilde analiz eder. Eee düşüncen içinde yaşadığımız için ister istemez eşyanın bize kendisi sunuş biçimine yetinmiyoruz. Çok ilksel anlamda bir kabile bile içinde yaşadığı toprağa çok farklı anlamlar yükleyebiliyor. Hiçbir insan toprakta yaşamaz. Orayı vatana dönüştürür, orayı yurda dönüştürür. Hiçbir insan beton içerisinde bir konutta yaşamaz az. Konut diyoruz ama orayı eve dönüştürür. Yani anlam değer varlığı olmak bu demek zaten. Biz anlam ve değer varlığımızı eşyaya yediriyoruz. Değil mi? Evet. Ve bunun için savaşıyoruz sonra. Diyoruz ki bak bayrak bizim için çok kutsaldır diyoruz. Vatan kutsaldır diyoruz. Bunun için savaşıyoruz. Canımızı veriyoruz. Halbuki yalın kat baktığında toprak o. Evet. Ama oraya sen değerlerini yüklediğinde. Mesela anneni babanı o toprağın altında düşünüyorsun. Değil mi? O senin için bir değer ifade ediyor. Dolayısıyla e, biz e, yalın kat maddeyle, maddeyle yaşamıyoruz. Maddenin, madde zemin. Madde olmadan mana olmaz. Ama o maddenin üzerine yeni bir inşada bulunuyoruz. Bu işte düşüncenin, anlam ve değer dediğimiz o yapının inşası. Hayat dediğimiz yapı yani. E, o açıdan e, dediğin doğru, oradaki itirazın haklı. E, hiçbir insan e, topluluğu, yalın kat gerçekliğin kendisine sunuş biçimiyle yetilmiyor aslında. Ya e, kavramsal düzeyde ya da çok daha gelişmiş teknikler kullanarak <gülüyor> o gerçekliğin arkasına içine giriyor. Doğru bu. Yani ben hatırlıyorum Kanada'da ve Amerika'dayken de yerli kabileler hala var oralarda. E, birkaç tanesiyle girmek, çıkmak çok yasak, çok kontrollü. E, bir mesela Kanada'da hatırlıyorum bir e, e, Indian people diyorlar artık ona. ilk topluluk. Indian people da first people. ilk insanlar yani oranın ilk insanlar anlamında. Çünkü Indian, Hindistan hakaret gibi kabul ediyorlar. Neyse, Şimdi mesela öyle bir şeften öyle bir şey dinledim ki e, ger gerçekliği kozmosla alakalı e, yani en baba felsefi sistem izah etmekte zorlanır yani Or orada e, evet dediğin doğru şimdi doğruysa ama neticede neticede o düşünce içerisinde kendimize bir famus gibi düşün onu İpek bir kozası gibi düşün e, onun içinde yaşadığımız zaman hiçbir zaman yalın kat e, Gerçekliğin içinde yaşadığımız gerçekliğin bize değdiği miktarla yetinmiyoruz. Onun işte bilimler dediğimiz hadiseyi bunun için kuruyoruz. Hatta sosyal bilimler, devlet nedir diyorsun şimdi bak. Devleti kurmak, devleti yönetmek, devlet nedir, devlet nasıl kurulur? Şimdi ne yapıyorsun? Orada onun bileşenlerini sorgulamaya başlıyorsun değil mi? Oradan belirli unsurlar çıkartıyorsun, belirli nedensel ilişkiler çıkartıyorsun. Hatırla İbn-i Haldül e, tarihi ve tarih araştırmalarının ve buna bağlı olarak da toplum araştırmalarını bir bilim olarak kurduğunu söylerken ne diyordu? Ben, benden öncekilerin yapmadığı bir şey yapıyorum. Bunları nedenliyorum. Çünkü düşünmek, düşünmek nedenlemektir. E, o nedenlemeyi yapabildiğin zaman zaten e, bir öngörü üretebilirsin. Gerçekliği, ilişkiliği, şey, <gülüyor> ister bu fiziksel gerçeklik olsun, ister doğal gerçeklik olsun. O açıdan bu nazariyat, nazar meselelerini bizim biraz ciddiye almamız lazım. E, şimdi... Politik dilimize bile sinmiş, sinmiştir bu. İşte diyelim ki falanca görüş gelecek, dertler bitecek. Nasıl bitecek? Bunları cümle olarak kurmak, belli temenniler olarak ortaya vaz etmek, efendim övgüler olarak ifadelendirmek mümkün. 40 yıl boyunca hiçbir içerik vermeden cümle bir konu hakkında konuşabilirsin. Yapıldı. Ya Bir şeyin üzerine konuşabilirsin. Çok yapılıyor. Bir şeyin üzerine konuş, 40 yıl boyunca üzerine konuşabilirsin. Ama hakikati üzerine... Şimdi halbuki düşünmek, e, nazarıyı düşünmek, teorik düşünmek tam da bir şeyin hakikati üzerine konuşmaktır. Şimdi hocam o, o bölüme geleceğim ama şeyi bu e, mimari örneğini o yüzden biraz çoğaltmaya çalıştım. Şöyle e, bilginin kendi başına yetmediği bir şey de var ortada. <gülüyor> ne tür bir bilgi ama? bilgi çok çeşitli şöyle sizin verdiğiniz örnekten gideyim yine ee, işte bir e, diyelim ki kampüs yapılacak burada ne olacak eğitim verilecek bu eğitimde işte e, senin anlam değer dünyana e, dair bir şey var e, durum dolayısıyla hocanın pozisyonu var öğrencinin pozisyonu var e, kullanılacak mekanın ona göre uyumluluğu var işte bir fıtrat tanımın var o fıtrat tanımına Tabii. uygun bir şey yapıyorsun vesaire bu bilgiler kağıt üzerinde duruyor ve bu bilgileri ben okuyorum. Hı hı. sonra e, dönüyorum olmuyor Olmuyor. Şimdi, orada hani o bilgi yetmiyor dediğim oydu bunu nasıl nereye koyacağım? o bilgiye dönüşmemiş demek temessül edilmemiştir o hı. o malumat olarak kalmıştır şimdi bilginin de aşamaları var o da baş, başka bir bahis ama zannediyorum şeyh şerif cüccaniydi diyor ki herhangi bir, bir e, malumatın taallüm seviyesinden eee bilgi seviyesine, fikir seviyesine çıkabilmesi için o malumatın kişi tarafından temessül edilmesi. Bak burası bu çok güzel bir kelimedir temessül. Bu özümsemek anlamıyla Türkçe'ye tercüme ediliyor ama buradaki temesün misil kelimesi gibi olmak, benzeri, yani bir tür senin parçan haline gelmesi lazım. Temessül etmek. Bir şeyi temessül etmeden o bilgiye, senin senin sahip olduğun bir bilgiye dönüşmez. Anlatabiliyor muyum? Yani hayalhanende, hafızanda onu bir yere koyarsın. Sana biri sorduğunda çıkartırsın ama bu bilgi değil. Bilgi e, senin e, zatınla bir e, temessül ilişkisine girmesi lazım. Buna inanmak... Yok inanmak başka bir şey. Diyemez miyiz? Yok şimdi bak bu senin dediğine ben daha güzel bir örnek veriyorum. Atilla İlhan'dan dinlemiştim ben. E, dinlemiştik bunu. Şimdi İstanbul'da bir köprü yapılıyor. E, fi tarihinde tabi eski bir tarih. Evet. İlk elemelerden sonra bir sanatçı da bulunsun bu köprüde diye Atilla İnan'ı davet ediyorlar. O zaman tanınmış biri. Hmm. Atilla İnan şeyde seçimleri geçen, elemeleri geçen üç tane projeyi inceliyor. İlk proje çok güzel, harika fakat İtalyan mimarısına göre. Çünkü proje projeyi hazırlayan İtalya'da okumuş. Hmm. İkincisi Fransız projesi köprüsü, üçüncüsü de İngiltere köprüsü. Çünkü her biri orada okumuş. Üçü de güzel. Tabii, tabii üçü de güzel. Ne anlamda? İnformatif anlamda çok güzel. Ama bilgi tek başına informasyon, malumat değil. İşte Atellerin orada şu soruyu soruyor. Bu köprü nerede yapılıyor? İtalya'da yapılacaksa sıkıntı yok. Paris'te yapılacaksa yine sıkıntı yok. Londra'da sıkıntı ama İstanbul'da yapılıyorsa bu burada eksiklikler var. Nedir o? Bu, bu ülkenin, şey, bu şehrin bir kültürü var. Bu şehrin bir anlam değer dünyası var. Bu şehrin bir ruhu var. Bu şehrin, değil mi? Bunları niye dikkate alarak köprüyü ona göre şekillendirmiyorsunuz. Şimdi bak burada ortaya şey çıkıyor. Form bilgisiyle, bir şeyin form bilgisiyle o formun uygulaması arasında bir fark var. Hani ben şu örneği veririm. Şimdi ikimiz de aynı ceketi, pantolonu giyiyoruz. Form aynı ama ölçülerimiz farklı. Anlatabiliyor muyum? Siz bir terzi, terziye gittiğin zaman aynı pantolondan, aynı ceketten milyonlarca üretmiş Hepsini, her gelenin aynısını giydirirse, şişmanı var, uzunu var değil mi? Ne yapacaksın? İnsanın elini mi keseceksin? Uzunsa ayaklarını mı keseceksin pantolonu olmuyorsa? Ne yapıyor terzi? Ölçüsünü alıp ona göre formla oynuyor. Form olmadan çünkü e, pantolonun ortaya çıkmaz. Ama ölçü almazsanız da o pantolonu kimse uyduramazsınız. Şimdi tüm bilgide böyledir. Elbette e, köprü yapmanın ya da ev yapmanın ya da şunu ya da bunu yapmanın <gülüyor> ...insan idrakinden kaynaklanan... ...formel, biçimsel bir yapısı var... ...ama o biçimsel yapının içinde... ...bulunduğu çevre... ...yani epigenetik, genle epi... ...arasındaki ilişki gibi yani... ...bizim bir genetik yapımız var ama bir de içinde yaşadığımız bir çevre var... ...tohumun genetiği ne kadar... ...güçlü olursa olsun çölde... ...yetişmiyor, büyümüyor, açamıyor kendini yani... ...ya da çok kötü bir tohum... ...çok iyi baksan bile, iyi bir toprakta olsa bile... ...ancak içini dışarıya... ...ne, ne, ne varsa içinde... E onu verebilir. Yani aslandan tavuk çıkmaz. Yani tavuk yumurası aslan çıkmaz. Dolayısıyla form ile o formun tezahür ettiği, tecelli ettiği ortaya çıktığı çevrenin ilişkisi önemli. Bunu kültürel şeylere uygulayalım. İşte mimaride elbette içinde yaşadığımız dünyanın belirli mimari bilgileri var. Efendim sanatta da bu var. Bilimlerde de var. Bu soyutlaştığı müddetçe dikkat et. Soyutlaştığı müddetçe çevre şartlarından kopuyor. Mesela diyelim ki, matematik gibi formel bir bilim, insan idrakinin imkanları içerisinde ceryan ettiği için, diyelim ki siz e, şiirle onu e, toplumsal yapılarla ilişkilendirmeyebilirsiniz fazla. Ama sosyal bilimlere indiğiniz zaman, o da gidiş gelişli bir şey, e, sosyal bilimlerin nesneleri de bizatihi o toplumun yapısı olduğu için, siz ister istemez o toplumdaki değişkenleri de dikkat alarak o formu e, Organize etmeniz lazım. Bu neye benziyor? Başıma geldi bu. Ee, yine bir e, ortamda, bir üniversitede e, yöneticilik yapıyoruz. Yöneticiler için bir test diye bir şey uydurdular. O dönemin üniversite yönetimi. Ee, işte herkese dağıtıldı. Bana da geldi. Şöyle bir baktım. Ben bunu cevaplandırmayı reddediyorum dedim. Başımızdaki kişi, niye dedi? Çünkü dedim bu, e, bir, bu ülke için hazırlanmış bir test değil, bu tercüme dedim. İki dedim, bu askerler için hazırlanmış. Bir şirketle anlaşmışlar, şirket yapıyor. Şirketin temsilcisi de orada, evet efendim dedi. bu Amerikan ordusu için hazırlanmış. Dedim biz, üniversiteyiz ya, burası üniversite yani. İkinci niye tercüme, ben Amerikan kültürünün formuna uyan biri değilim ki. Bak bunu çok yapıyoruz şeyde de. Amerika'da hazırlanmış bir testi. Yani sosyoloji yapıyoruz ama sosyo kimin belli değil. Loji tamam anladık. Loji bir yönteme de ama sosyo hangi sosyo? Toplum değil mi? Toplum bilimi. Bilimi anladık da toplum hangi toplum belli değil. Sen Amerikan toplumu için e, dikilmiş ceketi bana giydirmeye çalışıyorsun. Ya elinizi kesecek ya uzakmaya Ya tabi onu yapıyor zaten. Onu yapıyoruz. Dönmeye başlıyoruz halkı. Buna uyacaksın. Niye? Bana uymuyor bu. Bakın tekrar oradaki bilim belirli bir formel yapıyı, yöntemi içerdiği için kabul edilebilir bir tarafı var şüphesiz ama tek başına zulüm doğuruyor işte. Özellikle toplum bilimlerinde. Niye ben öyle düşüneyim ki? Eyvallah. Hocam bu e, şimdi, belki şeyden e, koptuk ama konudan e, ne zaman kopmadık ki? <gülüyor> şeyinin, e, dönüşte de çoğaltalım şimdi bir reklam arası diyor arkadaşlar ama ee, en önemli sorunu e, nedir sorusunun cevabı olarak verebilirim şu an itibariyle bunun için. Ee, X hakkında hakkında konuşmak için sadece X'in bilgisi e, yetmez. Formel bilgisi tek başına yetmez tabii. Şey, şeyi hatırlattı hocam şimdi söyleyince. Husser'in e, anlama e, tarif verirken e, her şeyi e, bir anlam olması için kendisinde olmayan şeylerle tamamlamaktır. Tabii. E, diyor. Ama bu gayet doğal. Hiçbir şeyi ya özdeşlik, kapalılıktır. Kendi içine çökmektir. Siz tek yani dedik ya, kırmızı, sadece evrende kırmızı varsa, hakkında ilk konuşamayacağın şey kırmızılıktır. Çünkü kırmızı adını ancak kırmızı olmayan bir nesne varsa verebilirsin. E, tabii. Bu gayet doğal. E, e, her şey belli bir dolayım içerisinde kendini e, anlamla anlamlandırmıyor yani hemen hemen her e, Türkiye'deki her çevre her meslek erbabı her katmanda e, gördüğümüz Hatta yakın zamanlarda öyle bir şey vardı bir sorun bir gazeteci bir çok, çok basit bir dini bilgi eksikliği Dolayısıyla bir şey oldu gündeme geldi es girmek evet. için değil hani programın şeması da belli onu da belki söylemek lazım izleyicilerimize bir e, Not almıştım işte sizin Twitter bio'nuzdaki uyarılardan hareketle. Yani bir şeyi hedefleyerek ya da birilerini zemmetmek üzere bir şey yok. Sadece iyi bir örnek olması açısından bu evet, konuştuğumuz evet, meseleye. Evet, evet. O yüzden anmak istedim. İşte sizin söyleyeceğiniz şeyleri de biri alıp izleyicilerimiz özellikle ilgili şahıslara yok. yorumların altına yapıştırmazlarsa seviniriz. Ne dedik bak reklama girmeyi şu cümlesi anlamak sadece bir idrak meselesi değildir. Aynı zamanda bir niyet ve ahlak meselesidir. Niyeti ve ahlakı bozuk olan adama sen istediğin kadar anlat. O bir yerden oraya bağlar onu zaten. Hmm. Onun için fazla da bunlara itibar etmemek lazım. İnsanlar bir şey söyleyecekler. Yani 8 milyar insan her biri... Bakın e, her insan bir alemdir. Tasavvufun şeyi bu. Her insan bir alemdir. Alem derken 14,5 milyar ışık çapındaki alem yani. Her şey. E, tabii yani insanın derinliği, insanın karmaşıklığı... O sadece biyolojik anlamında demiyorum. Onun için e, yine tasavvuf da çok önemli ki her insan tahsil edilmelidir. İnsan kolay bir iş mi zannediyorsun? Tahsil edilmelidir Tabii, hocam. Yani nasıl, dönüşte buradan... nasıl bir ilim tahsil ediyorsan, öğreniyorsan fizik, kimya, insana da tahsil edeceksin. İnsan kolay bir varlık mı? Dönüşte bu, buradan hareketle devam edelim. Hadi. Reklamdan sonra buradayız. Soruların peşinde olmaya devam edeceğiz. soruların peşinde e, yeniden merhabalar soruların peşindeyiz e, fazla peşine daldık fazla peşine daldık e, dönünce konuşacağız dediğimiz için normalde bir şeyin hakikatini konuşmak nedir artık bu bölümde e, konuşalım istiyorum ama şurayı açın isterim e, kelime e, cümle çok e, konuşulmaya değer geldi e, insan tahsil edilmelidir Evet. demiştiniz. E, oradan devam edelim. Ne demek? insan tahsil edilmelidir. Tahsil ne anlamda burada? Kullanıyoruz. Şimdi bir bilimi nasıl tahsil ediyorsunuz? ki Matematik öğreneceksin. Ne yapıyorsun? O matematik biliminin temel kavramlarını değil mi? Ondan sonra yargılarını, iç ilişkilerini, terimlerini öğreniyorsun. Aslında bir bilimi öğrenmek esas istifade o bilimin temel kavramlarını ve öğrenmelerini öğrenmektir. İşte momentum nedir? Kuvvet nedir? Güç nedir? Hız nedir? Hareket nedir? Mekan nedir? Derken fiziği öğreniyorsun. <gülüyor> değil hmm. midir? bir insanın bileşenleri neler? Hem form anlamında hem de o insanın bireysel sahip olduğu bileşenler neler, unsurlar neler? Tanımak. Şimdi insanı tahsil etmek için çift yönlü düşüneceksin. Bir insanı bilmek var, bir de tanımak var. Yani ilimle irfan arasında, arefe, marifetle ilim arasındaki fark gibi. Bir insan nasıl, bir şeyi nasıl tanırız biz mesela? Bir şeyi bilmek başkadır, tanımak başkadır. Ee, az önce konuştuğumuz masa örneğindeki gibi mi? Yani dış fiziki bize yansıyan Yok. görüntüsü itibariyle... Yok. Tanımak daha çok o şeyle neyse o, o kişiyle ortak bir zaman mekan paylaşımından hasıl olur. Tanımak. Tabii. Konuşmakla çok alakalı değil. Ha, hem hal olmakla alakalı. O kişiyle aynı zamanı aynı mekanı paylaşmakla alakalı bir şey. Tanımak. Yolculuk yapmak. Vesaire. Tabii bir sürü şey. yani. İnsan... Bilmek. Bilmek daha çok onun işte geçmişini bilirsin, anne babasını bilirsin, mesleğini bilirsin. Hmm. Yani informasyon alırsın onun hakkında. Tamam derinlikli olan Tabii. E, tanımak. Tabii onun işte diyelim psikolojisini, ruh halini, hassasiyetlerini, tepkilerini. Çünkü insanın tepkileri muhatap olduğu durumlarla ortaya çıkan bir şey. Yani 20 yıl evli olursun eşinin 20 yıl sonraki bir halini o durum ilk defa ortaya çıktığı için görürsün. Hmm. Onun gibi yani. Hmm. O tanımak daha e, geniş bir alanı kuşatır bilmekten. Bilmek formel bir tarafı da var çünkü. Hmm. Yani o açıdan tahsil etmek, bir insanı tahsil etmek demek aslında hem o bilme hem de o tanıma faaliyetini e, biraz da kendini onun yerine koyarak, e, onun gibi olaylara bakmaya çalışarak bu ne kadar mümkünse tabii e, yapma işidir. O açıdan hmm. son derece zordur. Yani şunu demek istiyor aslında bu cümle. Bir insan hakkında hemen ilk bakışta o insanın kendini sana sunduğuyla yetinerek e, karar verme. Karar verme. Onu o şekilde açıklama yani. Bir tanı şunu. Onun derinliğine. Çünkü nesne bize kendini iki boyutta veriyor. Üçüncü boyutu ancak akılla elde ediyoruz. İçine girmek o demek. Şimdi yükseklik ve e, nedir o? Genişlik tamam nedir? Yükseklik ve genişlik. Bir de derinlik var o derinliği akılla elde ediyorsun. Bir insanı tanırken de benzer şekilde o insanın derinliğine nüfuz etmen lazım. Sana ilk kendini sunduğuyla yetinmemen gerekiyor. Tahsil etmek o demek yani. O zaman hakkıyla konuşulabilir. İnsanın hakkında da o şekilde konuşuyorsun. Ya, tabii bu bu tanım e, insana e, verdiğiniz yere dair bir yani bir tasavvur hani insanın tahsil edilmesi gereken bir yere e, koymak. Bir yere ait bir yorum. Şimdi bak aklıma bir şey geldi. Şimdi bir şeyin hakikati üzerine konuşmak ne kadar önemli onu belki açıklamak için güzel bir örnek olabilir bu. Şimdi ben bir şeyin hakikatini bildikten sonra o hakikate gane kalamam. O hakikat artık beni, eylemlerimi düşündüğü o belirlemeye başlar. Onu dikkate almak zorundayım yani. Kayıtsız kalamam. Kayıtsız kalamam onu. Ama o, onun için bizi yoruyor. Bir şeyin hakikatini bilmek yorar insanı. Üzerine konuşmak çok kolay. Yani bir ki Türk tarihinin hakikatini bilmek insanı yorar. Çünkü onu üstlenmek zorunda kalırsın. Hakikatini bildiğin şeyi üstlenmek zorundasın. Yani Süleymaniye'nin burada olması, İstiklal Harbi'nin bu toprakta yapılmasının hakikatini bilmek senin bu topraklarda yürürken ki, tabiatını değiştirir artık. Yani. Tabir caizse fiziki bir etki yapar sana. Onun için klasik gerekte eylem hakikatle irtibatlandırılıyordu ya. Yani ben bir şeyin hakikatini biliyorsam o hakikate göre eylemem fazilettir, erdemdir deniyordu. Yani bu sadece fiziksel gerçekliğin hakikatini bilmek, ilahi gerçekliğin hakikatini bilmek, toplumun hakikatini bilmek neyse. O hakikatler toplamı bende eylemimi yönlendirecek bir etki yapması lazım. Yani derim ki hırsızlığın hakikatinin ne olduğunu biliyorum. Ama hırsızlık yapıyorum. Bu çok ciddi bir tartışma konusudur. Aristoteles'in zannediyorum Nikomokras etiğinde e, yanlış hatırlamıyorsam bir insan hırsızlığın hakikatini yani kötü olduğunu bile bilerek hırsızlık yaparsa gerçekten o hırsızlığın hakikatini biliyor mu bilmiyor mu diye tartışılır bu. Çünkü hakikat öyle bir şeydir ki o, o, o hakikati bildiğiniz zaman artık o hakikate göre eylemek zorundasınız. Hmm, bu e... Tabii hırsızlık, Aristoteles'in hırsızlık e, bahsi biraz şey yapıyor burayı. ne hocam, başka bir şey söylüyorum. Bu kadar, e, şöyle, o konuda yıllar önce uzun bir konferans vermiştim. E, bir şeyin hakikatini bilmeme rağmen o hakikate mügahir iş yapabilirim. Yani insanın günah işleme hakkı var. Hmm. Yani o kadar determine edilmiş, belirlenmiş e, A'dan B'ye zorunlu bir ilişki. Çünkü insan mürit ve muhtar bir varlık o ihtiyarımızla belki bu hakikatin eylemlerimize etkisini tayin edebiliriz ama her insan ihtiyarını kullanmıyor. İradesini kullanıyor daha çok. O i̇radedeki istekler, arzular, arzu nesneleri sizin o bilginizi bozabiliyor. Yani aklınızla hareket etmeyi ancak hakikate irtibatlandırırsanız mümkün. Eğer arzularınıza İsteklersizde itibatlandırırsanız aklınızı biraz karıştırıyor ve siz farklı iş yapabiliyorsunuz. Bu da başka bir açıdan özellikle tasavvuf çok ilginç bir şekilde bunu vurgular. Ama başka bir konuya geçtik. Evet evet. Bundan. Peki şeyi anlamak lazım hocam. Dikey, yatay ve üçüncü boyut, derinlik. Evet. Hakikatini hakkında konuşmak üzerine. Evet. Fakat çeh şey, Dış fiziki bağlamı gibi somut, tespit edilebilir, doğruluğu, yanlışlığı tayin edilebilir hakkında kısmı için söylüyorum. Mesela, bir yer mi? değil. Mesela? insan özelinden gidiyorum gene bu örnek üzerinde. Tamam. Bir yargıda, tanıdım ya da bildiğime dair bir yargıda bulunuyorum. Bu yargının doğruluğu, yanlışlığı, isabet edip etmemesi... Faydalı olup olmaması, iyi olup olmaması gibi şeyler nerede? Çok çeşitli kriterlere göre. O kadar çok şey saydın ki bir şeyin doğru olması başkadır, bir şeyin iyi olması başkadır, bir şeyin faydalı olması başkadır. Bunların hepsi... Ha, gene bir sabit noktadan tabi Tabii yani anlaşılır. hepsi farklı farklı cevap verilecek bir şey ama şunu söyleyelim artık biz bugün özellikle çağımızda doğal gerçeklik, fiziksel gerçeklik hakkında bile mutlak cümle kurmakta zorlanıyoruz. Yakınsak bilgiden bahsediyoruz, istatistiksel bilgiden bahsediyoruz ki istekleri olan, iradesi olan özgür bireylerin hakkında nihai cümleleri kurmak o kadar kolay değil. Çünkü hareketli yapılar var orada. Seni yanıltabilecek. A seni yanıltmaz. A sana hile yapmaz. O sana kayıtsızdır. Senin teorilerinden kayıtsızdır esas itibariyle. Bak çok kuantum altı yapılarda bilmem neler oluyor. Çok da benim anladığım bir şey değil ama orada çeşitli tartışmalar var. Yani nesneye gözlemlediğinde nesnenin senin olan ilişkisi falan o pampisizlik teoriler falan. O ayrı konu ama ...üç boyutlu uzayda, Öklidyen <gülüyor> uzayda biz nesnelerle muhatap olduğumuzda nesne bize hile yapmaz. Numara da çekmez. Ama insan bunu yapabilir, sizi yanıltabilir. Çünkü en nihayetinde siz verilerle e, karar verirsiniz. En nihayetinde. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam ya, Gazali'nin Faysal'ı Tefik adlı eserinde ilginç bir tartışma var. <gülüyor> yanlış hatırlamıyorsam bunlar çok kesin değil. Çünkü ...çağrışım yoluyla geliyorlar zihnimde. Bir insana diyor İslam hakkında yanlış bilgi verilmişse, malumat verilmiş, İslam şöyle kötü, İslam böyle kötü. O adam da o malumattan hareket edilir, bir çıkarım yapıyor. Gayet doğal değil mi? Verileri alt alta topluyor, belirli cümleler kuruyor, önermeler kuruyor, önermelerde bir çıkarım yapıyor ve buna bağlı olarak da İslam'ı reddediyorsa, bu kişi sorumlu mudur, değil midir diyor ya. Gazali yani çok ince bir düşünüyordur. Hmm. Ve diyor ki Allah alem sorumlu değildir. Çünkü niye? Tüm malumatların yanlışsa, ...o çıkarım doğru olmaz zaten. Doğal olarak olmaz. Yani sen şu bardak hakkındaki tüm bilgilerin... ...yanlışsa bu bardak hakkında... ...olumlu bir kanaat nasıl üreteceksin? O malumatlarını... ...değiştirerek. Eyvallah. İlkesel olarak. Ama şeyi de belki söylemek lazım. Hani o naif tarafın dışında... o ...malumatı elde etmek... ...üzere gerekli... ...donanımı elde etmenin... ...zarureti. Tabii, tabii. Evet. Abi, burada vermek istediğimiz şu... Ya, malumatlar, veriler e, o kadar önemli ki sizin e, bir cümle kurabilmeniz için, belli bir yargıda bulunabilmeniz için eğer yani onlar yanlışsa yargınız da doğal olarak ona göre örgütlenecektir. Siz istediğiniz kadar yani 5 5 10'dur. Yani siz o 5'leri değiştirmeden, 5 beş 5'i değiştirmeden 10'la oynayamazsın yani. Evet. ama veriler o sonucu veriyor. Bu kadar İki formel olmasa şey bile. Şey, söylediğiniz gibi yani mikrofizikte o izlediğim, göz, nazar ettiğim zaman farklı hareket, nazar etmediğim zaman... Tabii, o, onun da yani onu bulundurursak... ne kadar anlıyoruz biz, yani bir kuantum fizikçisi onu daha güzel nasıl tasvir eder ona bakmak lazım. Çünkü o çok ciddi bir kuantum kuantumistizm var e, etrafta, e, sınırlarını aşan. Bazen bunu bilim adamlarının kendileri de yapıyor. Çok da mümkün bir alan sunuyor ya bize. Şimdi bu gayet doğaldır edin. bak, burada da güzel bir şey. Şimdi her zaman bilim bir okültizm üretir. Ne demek? Okültüz. Ne demek? Şu demek. Şimdi siz bir yöntem kuruyorsunuz ve şu kalem hakkında konuşuyorsunuz. Bu yöntemin bilgi yöntem bağımlıdır. Bu yöntemin tükendiği noktada kalemde kalan bazı durumları siz bir şekilde doldurmanız lazım. Çünkü insan ne demiştik hatırlan Belirsizlikten nefret eder. Orayı bir şekilde doldurmak ister. Doğru yanlış. Ya tabii mesela tabi şimdi okültizm ya da gizli bilimler dediğim şey budur ve gizli bilimler insanlık tarihinin bence en önemli hazinelerinden bir tanesi çünkü. O dönemdeki yöntemlerin tıkandığı noktaları, o yöntemler tıkandıktan sonra insanın hala soru sormayı sürdürme becerisini gösteriyor bize. Hmm. Diyelim ki matematik yapıyorsunuz. Bak şimdi kök 2 çıkıyor. Kök 2'yi tam bir değeri olmayınca, ya bu o kadar tehlikeli bir durum olmuş ki, kök 2'yi Pythagoriyen Pythagorasçılar kök 2 ile karşılaştıklarında bu kök 2'yi kamuoyuna açıklayan adamı öldürüp denize atıyorlar. Çünkü adamların sayı anlayışına uymuyor bu. Düzeni bozuyorsun. Düzeni bozuyor tabii. Hah düzeni bozuyor. Sonra bu kök ekiyi yorumlamaya başlıyorsun. Orada mistik şeyler. Mesela bizde irrasyonel sayıların kökünü kim bilir? İrrasyonel ya yani tam kökü onu. Bir Allah bilir bir Hazreti Ali bilir mesela. Bu bir mistizm üretiyor. Çünkü sizin matematik teknikleriniz herhangi bir sayı doğrusunda, sayı şey sisteminde belli bir yere kadar sonuç veriyor. Belli bir şeyden sonra Tıkanıyorsunuz ama bir durum da var orada. O durumu açıklamak için yönteminizi değiştirmek de öyle kolay değil. O büyük bir birikim istiyor. Ne yapıyorsunuz? Yani mistik unsurlarla e, dolduruyorsunuz. Çok ilginçtir. Belli bir dönemdeki bilimlerin tıkandığı noktalarla ilişkin sorundan sorular, daha sonraki dönemlerde yeni başlangıçların e, kalkış noktaları oluyorlar. Bugün de böyle. Bugün de bilim e, belli bir bulmaca çözmeye belli bir mislizm üretiyor belirli sınırlarda. Belirli sınırlarda. Ama bu çok da yanlış bir şey değil ya da insana yabancı bir şey değil. Onu demek istiyorum. Bu sosyal yapılarda da böyledir. Bu şey o... bu, bu şunu gösteriyor. İnsan aklının merakının ucu açık olması. Hatta insanın korkusu da var orada. O ikisi ucu açık şeyler. Kapatamıyorsunuz bir türlü. Orada bir kilit yok yani. Ne merakımızı ne de korkumuzu sınırlandıramıyoruz. Çözüyoruz bir dedik ya belirsizliği fethediyoruz. O korkumuzu da fethediyoruz aslında o sonsuzluğu fethediyoruz, mutlakı fethediyoruz ama fethettiğimiz an başka bir şey kaçıyor. Hep bir fazlalık var. Çok ilginç bir şey. Varlık hep fazlalık veriyor. Yani bir şeyi yakalıyorsun. Bak şimdi mutlak şeyini, sonsuzluk kavramını düşündüğümde ister istemez zihnimin kategorilerini indiriyorum. Bunu mukayyettir. mutluluğu düşünebilmem için ancak onu zihinde yakalamam lazım. Zihnim ne kadar gelişkin olsun hemen mukayyet oluyor. Sonsuzluk yine kaçıyor bir tarafı ile elimde. Şimdi matematiği, matematik bu konuda iyi bir örnektir. Matematiğin sonsuzluk kavramıyla ilişkisini Minattan önce 3000'den itibaren incele bu dediğimi orada görüyorsunuz. Hep bir sonsuzluk var ama o sonsuzluk hep fethedilerek kantora kadar geliyor, gödene kadar geliyor ama sonsuzluk hala orada duruyor. Fethedilmemiş tarafları var hala. Ee, en derin hakikat neyse o varlık dediğimiz yapı e, bize hep bir şeyler veriyor. Ama hep de bizde bir şeyler kaçırıyor. Bu, bu işte bizim merakımızın ve korkumuzun biteviyesiz olmasıyla da alakalı. Bu da çok ilginç bir şey. Hmm. Buna sınır vurulamıyor olması. Kışkırtıcı. Evet tabii vurulamıyor yani. yani şimdi evreni tükettiğimizi düşünüyoruz, atom altı yapılara indik. Aşağıya devam ediyorsun, yukarı çıkıyorsun, paralel evrenler diyorsun. Bir sürü şey, bunun nereye kadar gideceğini de bilmiyoruz. Yani Bu bir simülasyon mu? İdrakimizle varlığın girdiği, ilişkinin ürettiği bir yapımı, Yoksa varlığın doğasında mı bu var? İnsan idrakinin doğasında mı bu var? Şimdi konuyu ağırlaştırmayalım. E, bu, bunlar üzerine düşünmemiz gerekiyor. Esas düşünce de bu Yusuf. Yani esas düşünce benim anladığım varlığın hakikatini düşünmek. Doğanın hakikatini düşünmek. İnsan idrakinin hakikatini düşünmek. Devletin hakikatini düşünmek. İnsanın kendi hakikatini düşünmesi. Hayat... Ya bu mesele düşünce bu esas itibariyle. Peki bu bağımsız yapılabilir mi hocam? Ne demek o? Şu... Yani bir sabit merkezim olmaksızın... Yani az önce geldiğiniz yerden devam edeyim tırnak içerisinde. O klasik klişe var ya... Tanrı'nın zihninde imge. Hı hı. Evrene ilişkin falan. Tanrı'nın ilmi diyoruz biz buna. Evet. Bizim geleneğimizde Tanrı'nın ilmi. Evet. Alem Tanrı'nın ilmidir. Hatta alemler biliyorsun bizim geleneğimizde alem hiçbir zaman tek olmadı yani o Aristoteles evet. Sinacı sistem değil şeye göre raziye göre milyonlarca alem olabilir aynı anda İbn Teymiye göre olabilir değil var yani olması gerekiyor Hı. öyle bir çıkarım yapıyor İbn Teymiye bunlar hep Allah'ın Tanrılığın ilmi olarak ilminin bir ifadesi olarak görülüyor ki bugün tüm bir evreni ilim olarak ya yani bilgi olarak ...informasyon teori çerçevesinde yorumlayan... ...kozmolojik yorumlar da var. Tamam iki örnek verdiğiniz o iki örnekte ben cevap almış oldum. Aslında yani mümkün burada. Ama insanın gerçeklikle olan ilişkisindeki tam anlamıyla bir kuşatıcılık mümkün değil. Çünkü biz yani... ...evreninde öyle bir nokta bulacaksın, arşimet noktası... ...o noktadan bütün gerçekliği temaşa edeceksin ve gerçeklik sana kendini olduğu gibi verecek o mümkün değil o. Yani böyle bir şey yok ama Yok zaten. hayır o, yok o. Yani hani Einstein'ın içinde ya ödürken şey demiş. Tanrıyı iş üzerinde yakalamaya gidiyorum. Yok öyle bir şey. Yani Tanrı'nın baktığı nokta biz çünkü şimdi İbn Dara'nın ifadesiyle biz bir kere evrenin içindeyiz. Ya bu tekrar tekrar aynı şeye geliyorum ama biz bir kere evrenin içerisindeyiz. İçinde olduğumuz bir şeyi dışarıdan kuşatarak bilemeyiz. Evrenin dışına çıkmamız lazım. Bu işte bir ee, yani insanın iki büyük sınırı var. Bir, kendini idrak etmesi, kendini bilgi konuk olması. Bir de kendisinin bir üyesi olduğu evreni bilgi konukları. İki uçtur bunlar. Ee, parçası olduğu bütünü, varlıkça parçası olduğu bütünü, bilgice kendi parçası dönüştürme, diyalektiği korkunç bir şey. Ve bu bir fethi hareketi karşılıklı. Kendimizi de fethediyoruz. Dışarıyı da fethetmeye çalışıyoruz. Bu hakikaten büyük bir bu büyük bir savaş, büyük bir savaş, büyük bir savaş. Olumlu anlamda bir savaş yalnız, yani insanlığımızı diri tutmanın savaşı bu. Bunu, bunu koy an çürüme başlıyor. Onun için soruyu mesele soru demek biliyoruz. Sual soru demek. Mesuliyet sorumluluk ya. Yani. Yani sorudan dedik ya bizim mesela İslam inanç öğretisinde soruyla başlıyor insanlık Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bir sorudur. Ve bu soru İrazi'nin yorumuna göre bundan bahsettiğim insana duyulan saygı ifadesi demiş. Hatırlarsan ilk şeyde. Evet. Ve sorudan kesildiğin an yani bir bebeğin sütten kesilmesi kadar e, gerçeklikten kesilmek demektir. Zaten o ilk soruda bile e, yüzlerce binlerce yani ben kim o ben biz sizin Rabbiniz o tabii. siz kim gibi çoğalabiliriz. Tabi tabi yani bu şimdi Mustafa Sabri Efendi'nin bir cümlesini ben sık kullanırım. Mefkıf kitabın girişinde bilginin önemini anlatırken der ki... Bu bilgi dediğimiz hadise basit anlamıyla bir nesne hakkında konuşmak demek değildir. Bizler duayla bilgiyle irtibat kuruyoruz. Çünkü biz duayı bilgiye dönüştürerek ancak zihnimize taşıyabiliriz. Düşünsene... O kadar korkunç bir 14.30 diyorsun, şöyle diyorsun, böyle diyorsun ama onu bilgiye dönüştürerek formülleştiriyorsun, yine taşıyorsun. Tanrı ile olan ilişkimiz de bilgi ilişkisidir. Kendimizde olan ilişki de bilgi ilişkisidir. Başka ulaş, ulaş ilişkimiz de bilgi ilişkisi. Yani biz e, birey olarak her şeyi bilgiye dönüştürerek kendime taşıyabilirim. Şu ağacı, fizik yapıyorsun, o fizik nedir ya? Fiziği zihnine taşımıyorsun. Fiziği bilgiye dönüştürecek bir tercüme faaliyeti var orada. Eskilerin tabiriyle mahsusu makule tercüme ediyorsun. Yani algılanabilir olanı akli olana tercüme ederek zihnine taşıyorsun. Formüller efendim bu illa matematik formül olması gerekmiyor. Dille de yapabiliyorsun bunu. Dolayısıyla bir tercüme var. İnsan aslında sürekli tercüme. ...faaliyeti halinde. Evet, Erişilemez olanı anlaşılır kılmak. Kılmaya Şaması. çalışıyorsun ama o tercüme sürekli devam ediyor. Çünkü tercüme ettiğin metin... ...her an... ...kendini... ...verdiği kadardan daha fazla kaçırıyor bizden. İnsanlık tarihi defalarca... E, e, tabi bilim tarihini düşün şimdi... E, ...gökyüzü hakkında bir teori geliştirmişsin... ...madde hakkında teoriler geliştirmişsin... ...bir tane de değil yüzlerce. İşte İbn-i var, kelamcıları var... ...şucuları var, var işrakileri var... Son onlar gelmiş, Nifton dedi, aa bitti dedin, Başka şeyler bu devam ediyor. Ve bizim 500'ü sonra sahip olacağımız gerçeklik tasavvuru çok farklı olabilir. Yani o konuda öyle e, nihai noktaya geldik. Bu pozitivist tavırla e, bitirdik bu işi demek mümkün değil. Bu, bu doğa içinde böyle, insan içinde de böyle. Eyvallah. Peki hocam e, şimdi burası gider ama... E... Biz tekrar ana konuya dönelim. Evet. Değil mi yani bir şey mimar adalet dedik ama nerelere gittik? Ama biraz sen benim bu taraflara Bir, bir şeyin üzerine konuşmak ile hakkında konuşmak e, arasındaki farkı konuşmaya çalışıyorduk. Evet oradan başladık. Üzerinde oluştur. konuşmak e, meselesini aslında bir yere bağladık e, benim kanaatimce. Hakkında konuşmak, hı hı. E, hakikati hakkında konuşmaktır. Onu üzerine de epey konuştuk aslında epey teori. Konuştuk. Evet. E, bu bize ne verecek? Ee, yani neden bir şeyin e, hakkında üzerine değil de hakkında konuşmalıyım? Şimdi biraz önce aslında bir örnek verdim. Biz e, o hakika eş eşyanın hakikatini diyelim en genel anlamıyla. Bu eşyadaki fiziksel eşya olabilir. Zihinsel eşyalar şeyler yani, Toplumsal eşyalar. Bunların hakikatini bildiğimizde bir kere yeryüzünde e, eylemlerimizi o hakikate göre belirleyebiliriz. Şimdi örnek, basit bir örnek. Şimdi Minareye çıktın. Eğer sen <gülüyor> eşyanın hakikatini bir habersel atladığında öleceğini bilmezsin. Atlarsın ve ölürsün, değil mi? Ama aerodinamik yasaları bildiğin zaman e, uçak yaparsın. Bak, e, ben hatta bunu şeye benzetiyorum. Evren, cana bakın külli iradesinin bir ifadesidir. Burada kurallar var. Mesela aerodinamik yasaları, aerodinamik yasalar külli iradedir. Sen ...müdrik bir varlık olarak o külli iradedeki yasalılığı tespit edip uçuyorsun uç, doğal olarak uçamadığın halde. Bu da senin cüzi iraden. Dolayısıyla tüm yapıp etmelerin aslında o külli iradenin hakikatiyle senin idrakinin hakikatinin kesiştiği noktada ortaya çıkıyor. Uçak budur. Hmm. Yasalılık yok mu bir aerodinamik yasalılığı şeyde evrende var. Onu ele geçiriyorsun. Onu ele geçiriyorsun değil. Onun kurallılığını yasalılığını tespit ediyorsun... Ve idrakinle onu tırnak içerisinde istihdam ediyorsun. Onu değiştirmiyorsun. İstihdam ediyorsun ve uçuyorsun bak. İşte senin cüz iradenin, kür iradenin entegrasyonundan yepyeni bir yapı ortaya çıkıyor işte. Şimdi hakikati bilmek bu demek. Sen bu hakikati bilmezsen bunu yapabilir misin? Uçak yapıyorsun, tren yapıyorsun, şu aleti devatı yapıyorsun. Aslında bunlar hep o hakikatleri bilmekle alakalı. Şimdi devletin hakikatini iyi bildiğinde, ekonominin hakikatini iyi bildiğinde, toplumun hakikatini iyi bildiğinde daha düzenli, daha adil, daha insanların kendilerini gerçekleştirebilecekleri toplum düzenleri kurabilirsin. Değil mi? Hmm. Ama ne demiştik? O hakikate göre eğlersen tabii. Bazıları hakikati bilir ama o hakikati hiç dikkat almayabilir. Çünkü arzu nesneleri, iradesi ona baskın gelir. Ee, kendi keyfi tırnak içerisinde davranışlarıyla onu hiç görmezdi. görmez. Ha, onun bedelini ödetir ama. Yani onu söyleyeyim. Bilgi Öyle bir şeydir ki kendisine kayıtsız kalan kişileri, toplumları yok eder. Bunu illa kendiniz görmeyebilirsiniz. Dışarıdan gelir bir güç, o bilgiye sahip olan bir güç sizi ortadan kaldırır. Ee, eyvallah. Yani şöyle hocam, bu bizim hikayemiz işte. Yani tarih kitaplarında okuduğumuz tırnak içerisinde bizin işte bugünkü fotoğrafını göz önünde bulundurduğumuz zaman... O bizle alakalı değil. Bak şimdi ya burada da şu, şimdi tabii şöyle bir şey de çıkmasın ortaya. Bilgi her geniş anlamıyla insanı çok da erdemli kılmayabilir. Şimdi, bak güzel bir örnek verelim. 1750-1950 arasında dünyanın en entelektüel, en filozof, en ne, milleti Almanlardı. Yani Leibniz'den başla, Christian Wolf'tan, F. Kant'tan, Hegel'den, hayda. ya filozof say bitmez. Bilim adamı say bitmez. Bunlar kuantumu kuran, matematikçi bitmez. Hilbert'inden, Kant git. E, hukukçusu, yani teknoloji. Tek, e, ne oldu? Dünyanın en kanlı iki dünya savaşını bu adamlar çıkarttılar ve hele ikinci dünya savaşı son derece yanlış bir, adı gayri insani bir ülkeden hareket ederek yürüdü, değil mi? Evet. Yani nazilik dediğin hadise. E, çok da öyle bilmek e, insanı erdemli kılmıyor. Niye? Çünkü o erdemi, o bilgiye göre davranmak, o bilginin gereklilerini yapmak. Bu sadece şey için değil bak. Şunu söyleyelim. Hakikati bilmek tek başına insanı erdemli yapar mı, yapmaz mı? Bu da ayrı bir konu. E, şimdi insan hakları diye bir şey vaz ettiler. E, kim buna göre buna uygun davrandı? Yani Onu vaz edenlerin yapıp ettiklerine bir bak ya. Uzağa gitmene gerek yok. Şu Irak Savaşı, Afganistan Savaşı. Şu anda <gülüyor> e, insanlığın içinde bulunduğu şu salgın koşullarında e, Fransızlar diyorsun çok gelişmiş bir millet, entelektüel bir millet. Yani şimdi neyse e, ya kendimi otokontrol uygulayayım. Şey yani lazım. adam çıkıp şunu diyor. Biz aşı icat edelim, Afrikalar'da deneyelim. Eğer sonuç olursa uygulayalım. Kimse buna Türkiye'deki tatlı su entelektüleri kalkıp da bir şey dediler mi? Demediler. E, çünkü güç taklit edilir. Herkes güçlünün e, haklı olduğunu düşünüyor. İçinde yaşadığımız çağ hakikatin gücüne değil, gücün hakikatine bağlı bir çağdır. Onun için biz hakikat konuşuyoruz ama doğru mu konuşuyoruz? E, Boşa konuşuyoruz? Onu da düşünmek lazım. Hakikatin gücü geçerli bir çağ değil. Gücün hakikati var. Eyvallah. O güç e, kendini buyuruyor bize. Şey hocam ufak bir not e, belki şu, e, insan haklarını vaz ettiler bir çerçeve. Son atıyorum Amerika örneği. Irak'ta işte bir buçuk milyon insan öldürdüler. bir, bir Bakın savaşta, bir insan, savaşta insan ölür. Ama bu gücü öyle bir manipüle edersiniz ki gayri insani bir hale getirirsiniz. Her zaman savaşta insan ölür canım. Yok ben şeydeyim. Burada bir tezat varmış gibi anlaşılıyor. Üçüncü dünyada. Ne gibi? Şöyle. Bu tabii Batı'nın kodlarını ilişkin bir şey söylüyorum. Bu çok erken ve sert bir yargı da olabilir ama siz e, belki başka bir beçesi varsa onu söylersiniz. Yani vaaz ettiği insan haklarını masaya koyduğumuz zaman e, Cezayirli birini öldürmekte e, bir insan haklı ihlali yok. Çünkü insan değil o. Evet. İnsan olarak görmeyiz. Şimdi şöyle e, bir ayrım yapalım önce. Klasik geleneklerde bilgi bir teemmüldür. Bir refleksiyondur, bir teorik. Ee, araştırmadır. Alet üretmek için vaz edilmez. Için bu da çok hmm. yanlıştır. Yani Platon'un akademisi alet yapmaz. Ya da Aristoteles'in lisesi ya da Helenistik okullar alet edevat teknoloji üretmez. Tekne adı üzerine alet edevat bilgisi demektir. Episteme bilgi e, ayrı bir şey bu teorik bir iş. Ya da İslam dünyasında medreseler niye teknoloji üretmedi? Ya adam onun için yapmadı ki onu. Bu da bugünden hareket ederek bugünkü dertleri geçmeyi yansıtma işidir. Hiçbir zaman medresede pratik bilimler tahsil edilmez. Sadece teknolojiyle alakalı hiçbir pratik bilim, teoriyadır oradaki esas. Medrese, teoryanın cisimleştiği, nazarın cisimleştiği kurumlardır. Tamam mı? Esnaist'i bariyle. Şimdi ama modern bilim öyle bir şey değil. Modern bilim, e, bunun tabi uzun bir hikayesi var. Belki bunu ayrıca konuşuruz ama e, makuliyetini hakikati alet üzerinden yakalayan bir yapıya dönüştü. Onun kendine göre nedenleri var. Yani ne Çin bilimi, ne Hint bilimi, ne e, Akdeniz dünyasında gelişen, medeniyetin ürettiği bilimler... E, ...rasyonel anlamda, yani istidlali, çıkarımsal e, hesabı verilebilir, paylaşılabilir bilgiler... ...hiçbir zaman alet üretmek üzere vaz edilmedi. Hiçbiri. Bu ya bir öz araştırmasıydı, ya bir form araştırmasıydı, ya da bir ilişkisellik araştırmasıydı. Ama hiçbir zaman e, aletlerle aletleri üretmek amacıyla... Belli bir imtiyazlı bilgi ortaya çıkarmak amacıyla üretilmediler. Modern bilimin ortaya çıkması, onun koşulları falan falan uzun hikaye ama en nihayetinde alet edevat üreten bir yapıya dönüştü. Ve hele hele 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başından sonra tamamen high teknoloji dediğimiz o yüksek teknolojiye entegre oldu. Bu iyi tarafı da var. Yani diyelim ki tıp, sağlık bilimleri bu teknolojiye entegre olduğu için biz bugün mikrocerrahi gibi konularda çok başarılı şeyler yapıyoruz. Fakat bu bir süre sonra e, gücü, güç algısını da değiştirdi. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Güç algısını değiştirdi. O açıdan e, klasik gelenekteki gibi bakılmıyor meseleye. Yani anlıyor muyum? Klasik geleneklerde incelmiş kültürler kolay yok olurlar. Yani Platon akademisi açıkken Makadonlar gelip tokata attı Yunanlılara. İslam dünyası zirvedeyken Moğollar gelip tokata attı. Moğolların filozofu, matematikçisi, astronomu filan yoktu. Dünya algıları, tasavvurları da çok ama ne yaptılar? Barutu silah olarak kullandılar. Savaş teknolojilerini geliştirdiler, stratejilerini geliştirdiler filan falan e Düşün Bağdat'a giren Hulagun'un neyi vardı yani? E, 1210'da bu Bükir Razı öldü canım. yani Kemalettin İbni Yunus'tan tut, Kutputtin Şiraz'dan, Nasreddin Tuğsi'sinden, Esreddin Ebelisi'nden, İslam dünyası, matematikçi, filozof, Bilim adamı kaynıyordu. Sadece Sultan Sencer'in etrafında 120'ye yakın büyük filozof bilim adamı var. Harzim, bu harzimşahlara geçiyor. E, Harzimşahlar Moğolların önünde dağılıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Meseleyi iyi anlamak lazım. O bütün e, etrafında dolanarak meseleyi kuşatmak gerekiyor. Modern yapı öyle değil. Modern... Bunu gördü ama işte. Modern ne? dünya. Neyi gördü? E, i̇ncelmiş kültürün. Yani o Kemalettin İbni Yunus'un varlığı e... İslam medenini kurtarmadı. Evet. Ha. Ama bu ee, tabii o modern bilimin ortaya çıkmasında ateşi silahların rolü filan onları belki ileride konuşuruz. En nihayetinde neyse nice, ortaya çıkan bir vaka var. Bu vaka da e, gerçekliğin manipülasyonu aletler üzerinden yapılıyor. Aynı zamanda aletler o bilginin de makuliyetini sağlıyor. Bu karşılıklı bir diyalektik ilişki. Yani bunun üzerine ayrı bir program yapılabilir. Hı. Alet fikri, alet felsefesi, filosofikul aparatus kavramının gelişmesi... İmtiyazlı kavramın gelişmesi, bunun işte Galile'nin ürettiği bilimsel bilginin doğruluğunu daha faydalı işler yapabilme adına nasıl ispatlanıyor, uzun hikayeler. Ama neticede modern yapı biraz farklı. Şimdi bu yapıyı inşa edenler, ürettikleri gücü, çünkü o bütün bir güç üretiyor, o güçten hareket ederek kendine ilişkin bir tasavvurları var. Özellikle David tümle başlayan, Kant'la gelişen, ve Hegel'de neredeyse tamamen felsefi bir sistemin parçası haline gelen Avrupalı beyaz insanın farklı Adem ve Havva'dan olması. Yani sürüm farkı. iPhone 5 öbürü, bir iPhone 12 ya. Fark bu. O da insan ama sürümü farklı. Dolayısıyla o üst sürüm tarafından manipüle edilebilir. Yani onu böyle ortada bırakarak yapmıyorlar bunu. Dolayısıyla onu zulüm olarak görmüyorlar. Evet. Tamam, yani senin bir hayvanı boğazlamanla, bir hayvanı hayvanat bahçesine koyma. Hayvanat, insanat bahçeleri var Avrupa'da. İnsanat bahçeleri var. 1950'lere kadar. Tabii. Evet. Ee, yani inanılmaz şeyler yapıyorlar. Bu konuda Ketebe'nin çevirdiği, Ketebe'den çıkan, çevir bir kitap var. Sen Ketebe'yi biliyorsun bir... değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hocam ayda 20 tane çıkarttığımız için artık ben şey yapamıyorum. <gülüyor> Sayamıyorum Amerikan <onu>. Soykurumu diye. <gülüyor> evet. Bak o kitabı hakikaten dikkatli bir şekilde okumak gerekiyor. Ve yazan da böyle hamasi yazmıyor. Yani bilgilerle belgelerle yazıyor. Hatta ben Amerikan yerli kültürlerinin modern dünyaya olan etkisi konusundaki şeyi oradan öğrendim açıkçası. Yani ayrıntılı bilgiyi. Yani Fransa'daki bu demokrasi fikirleri ondan sonra benzeri fikirlerin özellikle Kuzey Amerika'daki yaşama pratiklerinden... ...çok beslendiğini anlatıyor ki... ...çok enteresan bir metindir o açıdan. Yani sadece katliamlar... ...anlatmıyor. E, o karşılıklı... ...etkileşimin ve ilişkilerin... ...oradan devşirilen bilgilerin nasıl... E, ...Avrupa'ya aktarıldığı... ...açısından önemli. Yani bu insanlar... E, ...birilerini öldürürken... E, ...iki insan birbirini öldürüyor... ...gözüyle bakmıyor mesela. Anlatabiliyor muyum? E, onu... ...dediğim gibi alt sürüm olarak görüyor. Yani kısaca... E, ...tarihte... Belirli bir dönemde ulaşılmış çerçeveler her zaman iş başında değil. Yani bu e, bilgi olabilir, bu akıl olabilir, bu inanç olabilir, bu insan kavramı olabilir. Dolayısıyla o insan hakları ki biliyorsun erkek hakları beğennamesi dedik önce. Çünkü antropo insan e, diyorsun ama erkektir esas itibariyle. Sonra gelişiyor fakat bak çok ilginç. Birinci ee, Abdülhamit değil mi? 3. Selim'den önceki. Karıştırırım onu o dönemde sultana sunulan, padişaha sunulan layı da bu evrensel insan hakları beyannamesinin daha sonra politik bir araç olarak nasıl kullanılacağını Osmanlı Resul Kitabı padişaha sunuyor. Bunu Mehmet Genç Uca rahmetli biz e, metni okumuştu bize. Yani ta o zaman bunu görüyorlar. Niye görüyor? Şundan dolayı. Şunu fark etmişler e, çağdaş dünya, kapitalist dünyanın belirleyici zemini diyor Resul Kitap. Artık dini ve ahlaki değerler değil, e, paranın, malın değerleridir diyor. Yani iktisadi kelimesi olmadığı için belki o ekonomi olmadığı için bunu kullanmıyor ama malın ve paranın e, ürettiği değerlerdir diyor. Ve bu değerler ileride e, güçlü milletlerin, güçlü toplumların zayıf toplumları manipüle etmesi için politik araç olarak kullanılacaktır diyor. 1870'ler filan bu. Dikkatini çekerim. Çok enteresan ya. Yok bunu ben kendim, Mehmet Gençocu'dan okudum. Biliyorum yani oradan Şu dinledim. Şu çok enteresan. Ee, Osmanlılar çok da geç sayılmayacak bir zaman diliminde bunu görüyorlar. E Tabii orada Lahya'da Ruson'un, Voltaire'in adı bile var. Neden harekete geçmiyorlar sorusu? Yani on, Rousseau, Voltaire, Rousseau belki de yaşıyor tarihte. Yani 1870'ler falan evet, isimleri evet. geçiyor yani. O takip ediyor. O devlet istihbaratı var, biliyor. Hı. Bilmez olur mu? Yani neticeyi Kerem e, o insan hakları ve benzeri şeylerin e, manip şey, olumsuz kullanılmasını biz dışarıdan bakarak bu adamlar bizi hala insan olarak görüyor. Dolayısıyla bize bunu niye yapıyorlar diye yorumluyoruz. Diyoruz ki Aa, zalimler hem insan hakları, hem yayınladılar. Hem insan öldürüyorlar. Öyle değil işte. Evet. İki yüzlü değiller. Değil değiller. Kapitalizm kadar tutarlı bir sistem zor görürsün. Son derece tutarlılar. Ama bizim dışarıdan onları onların dayandığı temel kavram ve yargıları yorumlama biçimimiz farklı. Mesela Türkiye'deki bazı insanlar Avrupalıları kendi insan olarak gördüğünü zannediyor. Buradan devam edelim hocam. Gene bölmek istiyorlar. Kapitalizmin başarısı da belki bir, bir yönüyle burada. Tutarlılığı. Evet tutarlılığı tabii, Kesinlikle tutarlı. Reklamdan sonra burada olacağız. Sorguların peşinde devam ediyor. Son bölümdeyiz artık İhsan Fazlaoğlu hocamızla. Ee, çok keyif aldık hocam ee, buraya kadar. Ee, ama bir taraftan da şu var, ee, söz sözü açıyor, şeyi takip etmemiz lazım. Bir bütünlük O artık halinde. senin vazifen. E Dolayısıyla <gülüyor> şeyi aslında bir başka müstakil e konu yapabiliriz. E Kapitalizmin başarısının tutarlılığı tabii, bahsi. Tabii tabii. Kesinlikle yapılması lazım. Hatta kapitalizm üzerine birkaç belki konuşma yapmamız lazım. Evet. Bu insan hakları bahsi de sanki çoğalmaya çok müsait. Yanlış bir tasavvurumuz var çünkü. Çünkü ama burada önce insan neyi tartışacağız? Sonra evet. hak neyi tartışacağız? Evet. İkisini yani, bir araya nasıl getiriyoruz? İnsan derken herkes aynı şeyi anlıyormuş zannındayız. Değil. Yani bu o şimdi biz şunun farkında değiliz ama Zihnimizdeki yazılım programı gibi yani. Biz yazılım programını dikkate almadan ekranın üzerine vakit kaybediyoruz. Hoşumuza da gidiyor bu. Çünkü kendimizi kandırıyoruz. Çünkü niye biliyor musun? Kodları değiştirme gücümüz yok. Bunu biliyoruz. Sahne yapıyoruz yani. Ben bunu yurt dışındaki uluslararası konferansına da katıldığımda e, başta bizim ülke olmak üzere Avrupa dışı ülkelerden gelen entelektüellerin tavırlarında görüyorum. Gördüm yani. Gücün yok ki senin o kodları değiştirmek için yazılımı değil mı yapan yazanlar var. O yazılıma göre ekran şekilleniyor. Siz bu ekranı aslında o yazılıma bağlı olduğunu biliyorsunuz ama gücünüz olmadığı için sahneye yatıyorsunuz yani. Mus gibi. Sahneye yatıyorsunuz. Şimdi bu şu demek zihnimizde bizim senin de benim de herkesin bundan bu insan idrakinin doğası belirli kavramlar var. Şeyleri, yargılar var. Bunlar değere dönüşmüş vaziyette. Orada akıyor onlar. Biz aslında tüm konuşmalarımızı, diskurlarımızı bunu açığa çıkartalım ya da çıkartmayalım. O şamalara göre yapıyoruz. Bu şamalar üzerine düşünmek de herkesin harcı değil. Çünkü belli bir toplumda, topluluk içine doğuyorsun. Bir terbiye süzgecinden geçiyorsun. Eğitim alıyorsun. Eğmek demek ya. Eğitim oradan geliyor işte. Sonra öğretiliyorsun. Öğretmek özle alakalı da senin özünü oluşturuyor bu. Bir süre sonra evet kendi bireyselliğini, kendiliğini, zatını elde edip onun üzerine katlanıyorsun ama onu aşan yani kendiliğini aşıp o özüne değen kaç insan var ya yani. Kolay mı Şimdi dolayısıyla ne yapıyorsun? Yatıyorsun biraz. O sahneye yatmak diyorum ben buna. E, memnun olmasan bile gücün olmadığı için bir şekilde yaşamını idame ettirecek. Yani soru sormayı kendine yasaklıyorsun. Otokontrol sadece televizyon programında yanlış bir cümle kurmayayım anlamında değil ki. Biz aslında gerçekliğe karşı da otokontrol uyguluyoruz. Biliyor ben çünkü bireysel olarak konuştuğumda bazı kişilerle biliyorlar ama saniye çıktıklarında farklı şeyler söylüyorlar. Yani mikrofon açıkken konuşulanlarla kapalı iken konuşulanlar arasında ciddi bir fark var. Çünkü siz mikrofon açıkken, mikrofon kapalı cümleleri kullanırsanız sosyal statünüzü kaybedebilirsiniz ekonomik gücünü, gücünüzü kaybetebilirsiniz. Kodlarının sahiplerini üzersiniz. E, tabii yani, tabii şimdi dikkat et. E, özellikle Amerika'da dahil buna, belirli ülkelerdeki dişlere Bakanlarının emekli olduktan sonra, yani siyasi iddialarını kaybettikten sonraki açıklamalarını bir oku. Devlet sistemlerini, uluslararası sistemi yorumlama biçimlerini, diyorsun ki ya ne akıllı adam. Peki neredeydin o bakanken? Çünkü artık herhangi bir beklentisi kalmadı adamın. Tamam mı? Konuşuyor. Konuşuyor. Bu gayet doğal yani. Ha bu belli bir yere kadar normaldir de çünkü neticede bir yaşamamız var. Bu yaşamamızı idame ettirmek zorundayız. Ama bunun da bir üslup dairesi içerisinde ifadelendirilmesi lazım. Hakaret ederek şu yaparak bu yaparak değil ama vaziyeti entelektüel olarak analiz etme gücünü dilini geliştirmek gerekiyor. Onu kaybetmemek lazım en azından. Evet, evet. O, o, o çürümeye neden olur. Başka ahlaki çürümeye neden olur. Çünkü bir süre sonra sahnenizi Hakikat zannedip e, yani şöyle hani yalan ya da mecaz bir süre sonra hakikate dönüşebilir kişi için. Ona aşırı yani yaşadığım gibi inanmaya başlarsın ve bunun gerçekliğini ve bunu çok ilginçtir. Özellikle saldırgan insanlar bunu en iyi hisseden insanlardır bu konularda. Ee... Kendi pozisyonlarını korumak için. E, Aşırı bir gayret gösterirler. Ve bunun gündeme getirilmesi, kendisinin bununla yüzleşmesini sağlayacak tüm enstrümanlara düşmanlık beslerler. Çünkü rahatsız olur yani. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar söyleyeyim. Eyvah. Evet. Ha, haklılardı tabii ki. Hani onların açısından biraz da şey yapayım. Tabii yani şöyle gaye ne ise insan ona göre kendini konumlandırıyor. Bunu unutmayalım. İnsanın, sarf insanın değil gaye kavramı benim tüm yapıp ettiklerimi örgütler. Mesela şimdi sen buradan diyelim ki taksiye bindiğinde taksici sana nereye sorusunu soruyor mu? Nereye gideceksin? Nihai olarak nereye ulaşacaksın? Yolu ona göre örgütlüyor değil mi? Amerika'ya gidip oradan buraya gelmiyor. Hep böyledir bu iş. Şimdi bir insanın şu hayatta gayesi ne? Ya da kendini aşan bir gayesi var mı? Öte gayesi var mı? Yoksa yani diyelim ki bunu hep sık sık söylüyorum. Öleceğim, börtü böcek olacağım diyen bir insanın psikolojisini anlamak zorunda. Özellikle milliyetçi, muhafızakar, Müslüman, neyse insanlar. Adam doğdum ve öleceğim, börtü böcek olacağım diyorsa hayatını ona göre organize edecek. Niye senin kim ki? Nasıl anlamalı? Milliyetçi, muhafızakar. Yani adamın tercihlerini sen kendini yükleme yaparak ona, sen kendi değerlerine bakarak anlayamazsın. Öleceğim diyor adam ya öleceğim ve bitecek her şey. Börtübecek olacağım ona bizim Kerem kitaptan otçular denir. Ot olacağım diyor adam yani Nihai olarak ot olmayı e, bir e, zorunlu, kaçınılmaz son olarak gören bir insanın e, bu yolu organize etmesi, örgütlemesi ona göre olacaktır ya gayet doğal bu yani. Sen diyorsun ki ben öldükten sonra devam edeceğim. Böyle bir inancım var hesap vereceğim ve hayatın ona gelir. Samimiysen, dürüstsen ona gene organize et. Yani o, o, o da yapılmıyor ya laf sen işte hakikati dedik ya bak bu da aynı bir şey. Öte dünya inancım var ama laf sen. Üzerine konuşuyoruz işte hakikatine inanıyorsan senin yoldaki yolunu örgütlemesi lazım o inanç. Yani efendim dünya bir durak. Gelip geçiyoruz diyorsun ama dünyayı konağa çevirmişsin. Varkında değilsin. Çünkü sen aslında işin hakikatiyle alakalı değil bu inancın. Psikolojik bir inanca dönüşmüş. Üzerine konuşmuşsun. Üzerine konuşuyorsun tabii. Hiçbir fiziksel etkisi yok inancı sana. Ne dedik? Hakikat, insana fiziksel bir etki uygulaması lazım. O yol alışını, yol alış tarzını ona göre örgütleyeceksin. Eğer sen öte dünya inancın var. Hem öte dünya inancın var. Hem kul hakkı inancın var. Hem, hem de tersini yapıyorsan sen o işin üzerine konuşuyorsun. Hakkında konuşmuyor. konuşmuyor. Hakikatiyle ilişkin bir e, samimi e, bir bilgin ya da idrakin yok. Hani Aristoteles'in dediği gibi hırsızlığın hakikatini bir hırsızlık yapan meselesi gibi. Ona benziyor bu. Ha buradan insansın, e, arzu nesnelerine uyarak davranırsın edersin ama bunu sürekli hale getirirsen, e, hem durak deyip hem de konak gibi yaşarsan, yani şuna benziyor bu. E, evime gideceğim ama, laf sen, evime gitme var ama beni götür işte bilmem ne... Bölgesine diyorsan orada bir şey problem var, şizofreni var, tutarlı değilsin demekte. Kapitalizm tutarlı derken kastettiğim biraz da bu. Gayesi belli, amacı belli ve onun gereğini yapıyor. Her türlü manipülasyonu da yapıyor. Çok da acımasız onu da söyleyeyim. E sen ama diyorsun ki ben tam tersini düşünüyorum. Yani Müslüman maresinden konuşuyorsun, gidiyorsun başka bir şey yapıyorsun. İslam mimarisinden konuşuyorsun, başka bir şey yapıyorsun. Şundan ya Bu o zaman bir şizofreni yaratır. Kastettiğim bu ya gerçekliğe denk düşmediği için. Evet. Ee, şey, e... yani hakikati aldatamazsın ya. Evet. Şey dediniz hocam, onu da biraz konuşalım isterim. Şeye geleceğiz. E, bu hakikat kısmını devam edeceğiz ama kendini aşan bir gaye yen var mı? Orayı biraz açmak isterim. Yani bir böyle bir sorumluluk yüklenmeli mi? E, i̇nsan taşınmalı mı? Bu bir tercih meselesi. E, o tabii. Öznemiz tercih. hani Müslüman olduğu için mesela bir Müslüman açısından. Yok, bir mesela diyelim ki e içinde yaşadığın toplumun daha gelişmesi için bir gayen olabilir bir bilim adamı olarak. insanda hizmet edeyim dersin. Nedir? insanlık ne? Sen aşağı bir gaye işte. Ülkene hizmet edersin. Ya da bir şeyi başarmak üzere kendini örgütlersin. Yani burada kendini aşandan kastettiğim kendi psikolojini kendi bulunduğun e, uzayda kapladığın yeri aşan anlamında. Bu illa dini olması gerekmiyor ki siyasi de olabilir, bilimsel olabilir, felsefi olabilir. Bu seni örgütlüyor. Ona göre davranıyorsun. Diyelim ki iyi bir şair olmak istiyorsun canım. Yani çok abartmanın. iyi bir kanunzen olmak istiyorsun. Ne bileyim ben yani. iyi bir e, bestekar olmak istiyorsun. Yani bu maddi bir ben olarak seni aşan bir şey. Ve bütün hayatını buna göre örgütlüyorsun. Fedakarlık yapıyorsun. Kuşlara gidiyorsun değil mi? Yapılmıyor mu bu? İnsanlar böyle e, oluyorlar. O açıdan kendini aşan. Ha bir de bunun tabii Ahlaki, ilahi, dini bir tarafı da olabilir. Ama bunun gereğini yapacaksın. Yani hedefin amacına göre eylemlerini örgütlemen lazım. Kastettiğim bu burada. Önemli olan anahtar kelime bu. Ee, eğer benim amacım, benim gayem, benim hedefim o yol alışımı belirlemiyor, onu örgütlemiyorsa o zaman benim niyetim halisliğiyle yani bir sahtekarlık yapıyorum. Yola karşı bir sahtekarlık yapıyorum. Tamam. Bir tutarlılığı talep etmek de hakkımız. Yani şöyle Orada tutarlılık tabii mantıksal bir tutarlıktan bahsetmiyorum burada. Çünkü mantıksal tutarlılık hayatta işlemeyebilir. Yani formel olan şeyi olduğu gibi dışarıya uygulayamazsın. Yani sonsuzluk kavramını sen netli kadar düşünürsen düşün dışarıda sonsuzluk yok. Maddi nesneler var. Mantıksal bir tutarlılık kastetmiyorum. O biraz zulm oluyor. Ama e, belirli bir tutarlılık e, gerçekliğe temas eden, maddi yaşama temas eden bir tutarlılık da olması lazım. Evet. Dediğim gibi şuraya gideceğim ama başka bir yere gidiyorsan orada hakikaten bir çatal, bir yarık var orada o yarık. Benim kişisel bu. Bizim inançlarımız, ilkelerimiz, amaçlarımız ile yaşantılarımızda büyük bir yarık var. Şimdi Yunus Emre mümini nasıl tanımlıyordu? Bak burası çok önemli bir, benim en sevdiğim mümin tanımlamasıdır Yunus Emre'nin tanımlaması. İnsanın inançlarıyla, fikirleriyle, eylemler arasındaki makasın darartılmasıdır. İmanın artması da budur. Anlatabiliyor Yani benim bir... Şöyle diyelim. Ekranla yazılımın biraz... <gülüyor> birbirine benzemesi lazım. ya. Bir yazılım var. Sözüm ona örtük. Ama senin ekranın çok farklı çalışıyor. O zaman sen o yazılıma göre çalışmıyorsun. Örtük başka bir yazılım iş başında demek. Tamam. O ekranın da hiçbir gerekçesi olamaz. Olamaz. Koda uygun değilse. Değilse tabii tabii. Yani o, o açıdan bizim fikirlerimiz, inançlarımız ilkelerimiz neyse, nasıl adlandırırsan adlandır, onlarla eylemlerimiz, fiillerimiz arasındaki makasın, çatalın, yarığın daraltılması lazım. O daraltıldıkça biz ihlaslı insanlarız. E, gayemize uygun davranıyoruz. Açıldığı zaman işte o münafık kelimesi mi diyeceksin artık, yakar mı diyeceksin, e, üçkağıtçı mı diyeceksin, o oluyor. Yani İbni Haldun'cu bir ifadeyle, akılla, el, fikirle, amel arasındaki makası küçültmek gerekir. O makas açıldığında inan psikolojik hastalıkların çoğu da bundan kaynaklanıyor. Kişisel kanım ben psikolog değilim de kişisel sezişim diyelim buna. Bu bilgi değil bir seziş. 56 yıllık ömrümde gördüğüm psikolojik sorun insanların pek bir kısmında en azından iç, yani yazılımıyla, kodlarıyla sahnesi arasında, ekran arasındaki çelişkiler onu bu hale getiriyor. insanı bu hale getiriyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum psikologlar buna ne dersin? Tersinden bir kararlılık da var. E, o da e, kodları yazılma uydurma ya dönen. E, tabii madem e, adam böyle ha, dürüst oluyor adam madem evet e, böyle yaşıyorum dolayısıyla kodlarımı da bana göre e, değiştireyim. Yani ben Japonya'ya gidecektim ama boş ver Paris'e gideyim canım Japonya ya gitme numarası yapmayayım. Evet. E, bu da bir dürüstlüktür ama bence. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani, Eyvallah. Evet. Anlayış gösterdik. Ee, hocam şimdi bu hakikat, bir şeyin hakikatini e, hakkında konuşmak, hakikatini konuşmak dedik. Hakikat, hakikat bağlamı çok da konuşulan bir şey bir tarafıyla. Evet. Ee, yine tanım da sizin aslında hakikat e, yorgunluğu, bıkkınlığı evet, bir çok güzel evet. dönüşüyor. Evet, evet, hakikat yorgunluğu, bıkkınlığı ve hakikat mistisizmi. Evet bu tabirleri kullandım. Hatta seninle bir program da yapacaktık bununla alakalı. Salgın evet. girince kaldım. İşte bu da hakikatin hakikatini konuşmamaktan kaynaklanıyor. Ne demek bu hakikat? Şimdi i̇şte şöyle. Herhangi bir kavram kullandığımda bunun delaleti referansını Mutlak değil ki bunlar. Yani sen şimdi i̇bn Sina'ya desen ki eşyanın hakikati senin? O i̇bn Sina felsefesinde buna bir cevap verecek. Kelam sorsan. Başka bir cevap verecek. İşraki ziyare sorsan. Yani bu e, her... Zaman mekandan bağımsız bir hakikat anlayışını biri buldu da bize mi söylemiyor? Öyle bir şey yok ki. Bulunabilir mi? O da ayrı bir maç. Ayrı bir şey ama şimdi biz... ...hakikatten ne anladığımızı, tanımını vermeden kavgasını yapıyoruz. Bu sadece hakikat için değil. pek çok şey için bunu yapıyoruz. Tanımını Çünkü tanım bizi bağlar. O şeyi yapamayız, o koşturmacı, o hilekarlığı, riyakarlığı yapamayız. Çünkü tanım bağlayıcı bir şeydir. Tanımı x, y'dir dedim, bitti. Ona göre... Sınırlarını yani, çizer. Hani, Şimdi şöyle cümleler var Türkçe. Sen de bir hakikatin savaşçılarıyız. Hangi hakikat bu? Dini hakikatimi mi kastediyoruz? Nedir bu? Ee, hakikatin işçileriyiz. Hakikat peşindeyiz. Hakikati söyle. Yani hmm. Nedir? Mesela devlet hakkında hakikati söyle. E, efendim ekonomi hakikat ne demek bu? Yani bu basit anlam Doğruyla farkı ne mesela? Hmm. Bir şeyin hakkında doğru konuşmakla bir şeyin hakikatini konuşmak ne demek? mesela? Anlatabiliyor muyum? Şimdi bir de şöyle bir problem var. Hatırlarsan daha ilk program dedi ki geçmişimizin bizi işgal etmesi diye bir problem var. Bunun en tehlikeli şey kavramlar işte. Şimdi kavram Arapçaysa ise biraz daha din dilinin Arapça olmasından dolayı ona bir tırnak içinde bir kutsiyet yükleniyor. Klasik Türkçe'de de bu çok kullanıldığı için günlük dilimizde de silmiş. Tamam mı? Mefhumu mefhum diyoruz. Yani onun kavramı da belli değil. Nereye refere ediyor? Nereye de? Bunu yalıtılmış bir şekilde çağrışım yoluyla kullanıp duruyoruz. Evet. Hakikat şöyle, hakikat böyle, hakikatin peşindeyiz, hakikati araştıracağız. De, ne hakikat? Hakikat yani? bulunamaz. Hakikat bulunamaz. O da var. Hakikat kapalıdır. Değil mi? Hakikat çoğaltı hakikat tektir. Ama Tek işte... hakikat var, yollar çok. Ha, evet. Sizin için söylediklerinizden hareketle gene böyle bir sabit, sonu başı belli bir tanım yapılamaz gibi. Bu hakikat kavramını da hareketli düşünün, katmanı düşünün, çözersin mesela. eğer. Metafizik bir hakikatten bahsediyorsam, matematiksel hakikatten... Ya şunu bir türlü ifade edemiyorum herhalde. Her konuyu Nedensellik diyor. Ya mutlak nedensellik diye bir şey. Gazali nedenselli eleştirdi. Gazali'nin nedenselli eleştirmesi mümkün değil. Çünkü Gazali Tanrı değil. Nedensellikten ne karşı... İbn-i Sina'cın nedenselliği eleştirmiştir en fazla. Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum? Yani bir... Umutlaştırabilir Bu... miyiz hocam? Mesela bir şeyin hakikati dediğimiz zaman o kavramın refere ettiği şey nedir? Neyi çağrıştırır? Masaya neyi getirir o? Şimdi bu bir, e, alanınızla alakalı. iki yönteminizle alakalı bir şey. Yani bunlar bunlardan bağımsız değil. Diyelim ki siz nesnenin hakikatini, ne? İbn-i Sinajlar farklı veriyor, kelamcılar farklı. Bugün bilim, ad bilim adamları farklı veriyor. Yukarıda tartışmalar da var değil mi? Şu nesnenin hakikati işte nesnenin en alt kurucu unsurları, 12 pozitif, 12 negatif fermiyon diyor mesela ve sayıyor bunları. O bozonları ekliyor hareketi veren yapılar olarak. Diyorsun ki bir cismin hakikati budur. Buradaki hakikati değişmeyen kurucu unsurları demek. Hı. İşte Aristot tabi, Aristoteles de diyor ki yok bu madde surettir. Kerem diyor ki yok bu cevheri ferttir. Anlatabiliyor muyum? Yani bir nesnenin hakikati nedir konusunda bile bir sürü farklı görüş olabiliyor devletin hakikati nedire geldiğinde o inanılmaz şu olacak. Yani sen devleti demokratik, öbürü teokratik, öbürü efendim saltanat rejimi görebilir. Basit örnekler bunlar ama yani neticede biz hakikat dediğimizde nesne için, tanrı için neyse konu, sayın hakikati nedir? Bir sürü şey söylenebilir. Ben bunu sana vazettiğimde şunu anlıyorum ben bundan. Kastım budur dememiz gerekiyor. Ortada bırakarak konuşuyoruz. Ortada bıraktığımızda manipülasyona çok açık oluyor. Belki de onu talep ediyoruz. Tabii Birileri tabii işimizi kayıt. kolaylaştırıyor. Dedik ya, e, şimdi tanım yaptığın zaman belli bir yolda yürüyeceksin. Şimdi e, şey, Anadolu'da e, göçerlerin eskiden en çok rahatsız olduğu şey deftere kayıt olmakmış. Deftere kayıt olmak çünkü deftere kayıt olduğunda kaç sürüm var, kay, şey, kay, koyunum var, kaç ineğin var. Kayıt altına alıyorsun. Kayıt altına alıyorsun. Kayıt İnsanın kayıt kayıt dışı ekonomi diye bir şey var değil mi? Evet. Kayıt dışı ekonomi manipülasyon olabilir. Kayıt içi ekonomi de olur mu? Kimden nereye aktarıldığı bellidir. Kastettiğim bu. Yani biz herhangi bir kavramı, herhangi bir yargıyı, bunun mutlak bir referans olmayabilir. Referansını vererek, delaletini göstererek, medlulüğünü ifade ederek, mistakını vererek, ne bileyim ben yani mutabakatın neyse göstererek vaz edersek, hem seninle müzakere imkanı elde etmiş olurum. Öbür türlü seninle müzakere demiyorum ki. Çünkü bir şey söylüyorum sana o değil bu değil. Ne bu? Ortada bıraktığımız, askıda bıraktığımız, havada bıraktığımız bir şeyi nasıl tartışabiliriz ki? Ve bak şunu samimi söylüyorum. Aslında insanların belki arkasında buna ilişkin akan bir şeması var ama sahnede bunu ifade etmedikleri için oyun oynuyor herkes. İnsan haklarında da oyun oynuyor. Politik oyunlar da oynuyor. Politikada biraz anlıyorum ben bunu. Hani o işte... Politikan, politikanın doğası zaten belirsizlikler üzerine manipülasyondur. O gayet doğal. Evet. Ama entelektüel hayata da bunu yapıyorsun. Çok çeşitli nedenlerle. Konuşamıyor olmamızın sebebi bu tam olarak hocam. E o orada konuşma olmaz zaten. Gürültü olur. Evet. Tabii. Yani çünkü iyi bir belirli e... E, tanım yapamayınca yani... sorun nasıl çözeceksin? Hani bu hep <gülüyor> verdiğim örnektir. İdari meselelerde çözemediğimiz şey için ne yaparsınız? Komisyon kurarsınız ya. Bunun gibi bir şey bu yani. Hakikat kelimesi hakikaten komisyon gibi bugünkü Türkçe'de. Evet, yani <gülüyor> aynen öyle. Evet, evet. Ona şey yapıyoruz, havale ediyoruz. Tamam mı? Bu bir yorgunluğa... Sebep oluyor. Şey, kapalı bir şeye değil mi? Şimdi hatırlarsan bir geçen haftaki şey dedi ki, Sufizm kavramların ve yargının aşırı hızlandırılmasından ortaya çıkar. Çünkü e, ittifak edecek zemin kalmaz. ...missizimize kavramların ve yargının aşırı yavaşlatılmasından ortaya çıkar... ...ihtilaf edilecek zemin kalmaz. Şimdi insanların herhangi bir konuda ittifak edecekleri... ...ya da ihtilaf edecekleri zeminin olması lazım. Niye göre ittifak ediyoruz, neye göre itiraaf ediyoruz? O belli değilse ne konuşabilirim ki ben seninle? Ya bu o kadar zor bir iş değil ya. Yani e, benim duruşum, pozisyonum, tutumum ne... Bunu netleştirerek ancak seninle konuşuyor. Herkes korkuyor. Birbirini zaten takip Biri diyor ki ben Marksist perspektiften bakıyorum. Ben bunu çok yaşadım. Ben Müslümanım kardeşim. Ben Müslüman perspektiften bakıyorum dediğimde karşı taraf zaten düşüyor hemen. Anlamıyor muyum? Bunu çok yaşıyoruz. Şimdi ama ne yapıyoruz? Bu saklıyor bu sefer. Adam aslında Marksist bir perspektiften konuşuyor ama yadırganacağı için bulunduğu çevrede bunu saklıyor. E o zaman oyun başlıyor. Bir süresi hastalık ortaya çıkıyor. Hmm. Öbürü de aslında kendi... E, dedim dini perspektifinden bakıyor herkesin dini var da o da bir din aslında şimdi yeri gelmişken onu da Türkiye'de din e, kavrama altında yapılan esnasında İslam demekten korktukları için din diyorlar çünkü herkesin dini var o da kendi şimdi bana biri yazmış <gülüyor> işte bu, bu meselelere çok şu dine bakıyorsun yani e, sen, sen de kendi dininden bakıyorsunca ya yani senin baktığın ne yani hepsinden kayı hiçbir anlam değer dünyanın yok bu da çok ilginç bir şey yani insanlar kendini o kadar anlam değerden arındılmış zannediyorlar ki. Senin de anlam değer dünyan var. Sen de meselelere bir anlam değer içeriğinden bakıyorsun. Ben de. O senin dinin, bu benim dinim. Din illa böyle ritüel anlamında bir şey değil ki. Ben İslam'ı hiçbir zaman ritüel olarak görmedim ki. Varlığı, tabiatı, hayatı ve hakikati, idraki insanı kendisi içerisinden yakaladığım sistemin adıdır benim için İslam. Ben İslam'ı bir hayat görüşü olarak görüyorum. Ve o şekilde düşünüyorum zaten. Anladım sen de kendi de anlam değer dünyandan bakıyorsun canım anlam ve değerden bağımsız olduğunu düşünen ya hayvandır ya yalan söylüyordur mümkün mü insan bir anlam değer varlığı sen de kendine bakışın var ya yani. bu, bu da çok endesem bir şey şimdi bunu saklıyorsun mecburen. ama öfkeni çok ufak bir şey vereceğim şöyle koca koca adamlar e, koca koca yerlerde mesela atıyorum tam bu bağlamda atıyorum din e, bilim yapılamaz işte şu olmaz düşün falan gibi şeyler onlar söyleniyor onlar ya kahve sohbetleri. O bir kalıp Yani tanrıya inanan felsefe yapamaz. Tanrıya öbürdü çıkıp diyor yok tanrıya inanmayan felsefe ikisi de yanlış. İkisi de konuyla ilgisi yok. Yok. Konuyla ilgisi yok. Bunları gündeme almak bile abeste iştirfaldir. Bunlar iktidar alanları oluşturmaya çalışan insanların cümleleridir. İktidar alanını sadece politik olarak düşünme. Ee, yok katılıyorum ama şöyle hocam hani doğru anlaşılması için şöyle kahvehane sohbeti iktidar alanı oluşturmaya çalışan insanlar falan ama hakikaten koca koca adamlar. Koca koca yerlerde Ola bunları bize, söylüyorlar. Yani ko koca, niye göre koca? Çok Ölçütü ne kardeşim ya? Yani boyu mu posu mu? Yani ne yani? <gülüyor> Tam tersine iktidar alan kavganın o koca koca adamlar yapıyor. Doğru. Yani bazı insanlar varlıkta daha çok yer tutunabilmek için rol yapabilirler. Bu gayet doğaldır yani. Bu da insani bir hadisedir. Eyvallah. Hocam şimdi bitti. Ne bitti?" diyorlar. Vay be! Ee, yani bir devam ederiz ama arkadaşlar saat geç oldu <gülüyor> eve gitsinler diye. Ee, bir yerden başladık, bir yere geldik. Ee, ben en son geldiğimiz aslında bu hakikat yorgunluğu, hakikat evet. e, bıkkınlığı, mistizm üzerine biraz daha belki konuşmak gerekiyor ama hiçbir şey tamamlamıyoruz. Çünkü hiçbir güzellik hülasa edilemez evet, evet. demiş Valeri. Valeri. Eyvallah. Evet. Evet. E, bu hafta soruların peşinde de e, konuşmak e, kavramı e, fiilinden girdik. Düşünceye e, dair e, ve takip edemediğim bir dizi başka yerlere uğradık. E, e, ve bir programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta... Hayat bir yolculuktur. Hayat bir yolculuktur. Önümüzdeki hafta cumartesi gene aynı saatte 22'de soruların peşinde de... E, ben Yusuf Genç, kıymetli hocamız İhsan Fazloğlu ile birlikte olacağız. İyi akşamlar Diyerek diliyorum. İyi akşamlar. Hayırlı teşekkür hayırlı ederiz. Akşamlar. İyi akşamlar. Hocam hazırsanız